Evet hayırlı geceler sevgili dinleyiciler saatlerimiz 24.10'u gösterirken yine sizlerle beraber bir gece yolculuğu programındayız her zaman olduğu gibi. Evet pazartesiden itibaren dedik seri programlara başlayacağız sizden gelen yoğun istekler üzerine ee, Allah razı olsun hocamız bizleri kırmadı bu kadar yoğun işlerinin arasında e, inşallah yine kozmik bilinçle alakalı... Bugün biraz daha pratiğe yönelik bilgiler üzerinde duracağız. Dün ana hatlarıyla sizlerden gelen sorular vardı ki bugün de gerçekten çok fazla sorular var. Telefonlar da o şekilde. Bunların hepsine tabii cevap verme imkanımız olmayabiliyor. Bunun için sizlerden çok özür diliyoruz. Yetişemiyoruz çünkü ama bu sorulara temel olarak konular arasında zaman zaman değiniyoruz inşallah. Bir açış sağlar. Bugün üzerinde duracağımız bir konu var sevgili dinleyiciler. Hocamızın e, anekdotları arasında, dokümanları arasında... ...Feng Shu denilen e, yine kozmik bilincin içerisinde bir konu. İnşallah bunun üzerinde duracağız. Yalnız bu konuya geçmeden önce... E, ...hocam özellikle ben size de sorayım bu konuyu. Birazcık programa girmemiz e, bizim ani oldu. Yurt dışından pek çok konferans teklifi var... Hollanda ve Almanya var. Kanada'dan bir iki tane var. İstiyorlar. Uydudan bizi dinleyen dinleyicilerimiz yani bunlar. Şimdi tamam yurt içinde Allah'ın izniyle hallediyoruz da bir şekilde. Yurt dışı içinde sevgili dinleyiciler bunların organizasyonlu e, yapma şöyle oluyor. Siz bize kaktas25.yahoo.com ulaşıyorsunuz. Yerler ayarlandıktan sonra yeter ki yerler ayarlansın. Biz bunların... Listesini yani hangi günlerde olacağımızın listesini yani toplu olarak ayrı ayrı gitme olmayacak. Bir Avrupa seferi olacak bir de yurt içi seferler olacak. Gönüllü zaten bu konuda çalışan arkadaşlarımız var. Yani hocamızın daha önceden oralarda vermiş olduğu konferanslarda bulunan insanlar var. O insanlar da organize ediyor ki zaten biz o insanların telefonlarını, adreslerini isteyenlere veriyoruz. Ki soruyorlar bu kozmik e, bilinç merkezine nasıl üye olabiliriz, nasıl gelebiliriz diye onların bilgilerini inşallah veriyoruz bizler. Şimdi bunu bu şekilde hallettik. Yani kaktas25.yahoo.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün bahsedeceğimiz konu, ee, hocam bunun üzerinde birazcık, şimdi Feng Shui, sizin ben anekdotlarınızdan bakıyorum ve ee, dokümanlarınız arasında şöyle bir şey diyor mesela kurallarına göre düzenleyerek yaşamınızda büyük değişimler yaratabilirsiniz. Çünkü evimizde Yaklaşık 10 saatimiz geçiyor. Nedir yani bu şimdi neyin kuralını nasıl düzenleyeceğiz, evimizi nasıl düzenleyeceğiz de burada rahat ve huzurlu bir ortamda bulunacağız. Çünkü işte evimizde bazı evlerde oluyor mesela. Giriyorsunuz gerçekten bir huzur diyorsunuz, bir rahatlık var. Bazı evleri kasvetli böyle, içiniz sıkılıyor. Herhalde Feng Shui bununla mı alakalı? Bu, bunu birazcık açabilir misiniz? Evet Sayın Aktaş, e, cidden e, bu programlara ilk başladığımızda benim inancım vardı tabi ki Türk insanının beyin yapısında bu meseleleri idrak etme yeteneğinin yüksek oranda olduğunu ben düşünüyorum ve netice bir buçuk aylık bir dönem içinde çok iyi noktalara geldik bugün binlerde miyim on binlerce kişi mail noktasında size ve bize bu noktada faydalı yönlere bizi yönlendiriyor ve onların isteklerine göre bizde bir şeyler ...anlatmaya, dile getirmeye çalışıyoruz... ...tabii biz bu konularda... ...ben bazı tereddütleri yine... ...gidermek istiyorum... ...yani şimdi bugün yine... ...sizin de dile getirdiğiniz gibi... ...Türkiye'nin ve bizi... ...televizyondaki canlı yayınlarda... ...ve radyolarda izleyen dinleyicilerimiz... ...ve seyircilerimiz... Hı hı. ...bazılarında şüphe de olabilir... ...hocam diyorlar yani bunları... ...bazı kuruluşlar da bunları yapıyor... ...ve onların bazı misyonerlik çalışmalarından hı hı hı hı. da... ...söz edilebiliyor... Bugün yine bununla ilgili birkaç böyle bir telefon aldım. Bizde zaten onlarda maillerde ben sorular çıkarttım hocam. Organize ettim sorulardan Evet. Onları var. Soruları yani şimdi biz şunu yapmak istiyoruz. Birileri bir şey yapıyor. Biz de bunlara diyoruz ki ilim yani güneş doğudan doğar. Yani ilim de doğudan gelmiştir. Bugün Batı'nın 100-150 yıl önceki halini burada anlatmaya gerek duymuyorum. Yani bir tuvaleti bile bizden öğrenen Fransa, temizlenmeyi bizden öğrenen Fransa ...bu konuda söyleyebileceği bir şey olduğunu sanmıyorum. Hmm. Ama bizler bu ilmimize sahip çıkmadığımız için birileri sahip çıkmıştır. Hmm. Dünyadaki pek çok keşifleri biliyorsunuz... ...Türk ve Müslüman alimler keşfettikleri halde... ...sahip çıkılmamasından ilerki çalışmalarını maalesef yine... ...bizi batıdan alarak kabul edilmiştir. Bugünkü mantık da şudur... ...yine bu mantıkta da batıdan gelmeyen bir ilmi... ...bizim ilim adamlarımız maalesef iyi bakmamaktadırlar... Ben bunları sadece bilgi olsun diye dinleyicilerimize söylüyorum. İşte bugün bu kozmik merkez ne zaman açılacak? Bununla ilgili devlete müracaatlarımız oldu. Çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü bu artık radyo ve televizyonların ötesinde insanların yüz yüze görüşme, bir merkezde bundan istifade etme. Bunun bir metodu da yine Türkiye çapında ve dünya çapında konferanslarla bunu dile getirme. Zaten bu işi yapanlar da böyle yapıyorlar. yani. Hı hı. Biz de Amerika'yı keşfetmeden bunun bu şekilde olması üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ee, evet bunu feng bir mukaddime shu. yaptıktan evet. sonra. Tabii yani bu kozmik bilinç dediğimiz zaman bunun içinde bu Feng Shui dediğimiz yani bu enerjinin hayatımızdaki etkileri üzerinde çok büyük fonksiyonları var. Tabii ki insanımız bir, bir işle iştigal ettiğinde bir iş yeri var. Orayı da düşünebiliriz, evimizi de düşünebiliriz. İşte bu Feng Shui yani e, evimizi ve iş yerlerimizi belli kurallar dairesinde düzenleyerek bu kuralları şimdi burada tek tek açacağız. Yaşamımızda yani hayat seyrimizin akışında bunun içine siz sağlığınızı koyun, işte hastalıklarınızı koyun, mutluluğunuzu koyun, huzurunuzu koyun komşularla olan ilişkilerinizi koyun. Efendimdeki iş hayatınızdaki ve ev hayatınızdaki başarılarınızı koyun. Çok büyük bir değişimle karşılaşabiliriz ve bunu yakalayabiliriz. Biz evlerimizi böyle belli kurallara göre dizayn etmiyoruz değil mi? Yani sizin genel olarak ülkemize baktığımızda genel evlere baktığımızda neye göre dizayn ediyoruz? Gerçekten bu önemli bir soru. Yani evimizin konumu olsun, işte koltukların boyalar olsun mesela evdeki. Ondan sonra işte e, evdeki bahçelik ortamlar veya varsa evin bahçesi, binalara olan yönleri filan bunları herhangi bir ilme göre yapılması mı gerekiyor bunların, şimdi dünyada en popüler mesleklerden biri dizaynörlerdir, grafikerlerdir daha bizim mesleğimizde de dikkat ederseniz ön kayıtla alınır yani ön puanla alınan bir tercih sistemiyle e, ön e, talebe kabul edilir şimdi ben tabi ki yani bunlar e, dünyada olan e, bu gibi ilimler e, kullanılıyor ve neticeler alınıyor yani siz Almanya'ya gittiğinizde evinizi kendiniz orada düzenleyemezsiniz. Koltuğunuzun rengini seçmeniz için bir yardımcı tutarsınız. Hmm. Ee, bunu ilmi açıdan bakarsanız. Hmm. Baktığınızda işte evinizi gelip görürler. Tabii ki evinizi almadan bunu yapmanız lazım. Ben şimdi bunun başından başlayarak insanlığa, Türk insanlığa, Müslüman insanlığa ve dünya insanlığına faydalı olmak için biz... Ha. bu yola girdik. Hocam kimileri diyebilir mi? Ben zevkime göre döşerim canım. Kim karışır derse bu i̇şte ilme o zaman, birazcık aykırı mı oluyor? Yani şimdi ilme aykırı olursanız başınızı duvara çarparsınız. Yani ben odamı kırmızıya boyarım. Yani Kimi kırmızıya ilgili... boyarsanız ha. işte yani bir noktanız inkişaf eder. Şimdi bakın Sayın Aktaş, insan yaratılırken bu ilimde kozmik bilinçte, kozmik ilimde çok önemli fonksiyonlar var. İnsanın yaratılışında çevresinden aldığı bir takım olumlu ve olumsuz etkiler vardır. Bu olumlu ve olumsuz etkiler. Bir, çevresinden aldığı işte radyoaktif dalgalarla gelen etkiler vardır. İki, çevremizde yediğimiz elimizle, yediğimiz gıdalarla aldığımız enerjiler vardır. Üçüncüsü, beynimizin oluşturduğu yani stres, sıkıntı vesaire ile bedenimizde oluşan enerjiler vardır. Dördüncü olarak da çevremizde bizlere özel olarak, özel olarak yönlendirilmiş hı hı. radyo dalgaları vardır. Bunlar belli dünyanın belli merkezlerinden, belli ülkelere ve hatta belli noktalara, hatta insanlara ve belli beynindeki belli noktalara hedeflenerek de. ...böyle çalışmaları... ...geçen programımızda evet, bahsettik. bahsettik 4-5 bunun... ana unsur var. Yani. Evet, bunlar Demek ki bunlar var. İşte bunların tesiriyle... ...biz hayatımızda olumlu veya olumsuz... ...bir seyir takip ederiz. Şimdi ne yapacağız? Evimizi nerede kurmalıyız? Yani evimizi birinci... ...nerede kurmalıyız? Bu çok önemli. Yani siz evinizi kurarken... ...çok önemli bir hadise... ...siz bu evinizi... ...mesela bazı dağların, bazı ormanların, bazı tepelerin görüntüleri vardır. İşte İstanbul yedi tepe üzerinde kurulmuştur. Bakın ben şimdi çok önemli ve öz şeyler söylemek istiyorum bugün biraz ilmi olması açısından. Mesela şimdi şu şekilde gördüğünüz gibi tabi dinleyicilerimiz bunu görmüyor. Bunlar bizim yaptığımız uzun çalışmalar neticesinde edilmiş ve kabul edilmiştir. Yani sizin evinizin etrafında ejderhaya veya kaplana benzeyen böyle görüntülü olur lan sizi örtebilen tepelerin arasında ki evler veya bir ova içindeki bir evler ha bunların konumlarında içerideki insanların mutlu ve mutsuz olmalarına çok büyük tesiri vardır. Demek ki evinizin bulunduğu konum çok önemlidir. Hocam bir şey sormak istiyorum. Ee, Osmanlı bunları değerlendirmiş mi bu, bu işlerle uğraşmış mı? Mesela bir yere köprü benim duyduğum kadarıyla bir yere köprü yaparken bazı kişiler işte oranın yapısına bakmışlar bazı zatları bazı zevatları oralara götürmüşler işte özellikle şuraya şöyle bir şey yapalım burada şu olmaz burada şöyle bir şey olur şurada şu daha iyidir şeklinde bazı mütaalalarda bulunmuşlar Evet Oraya geleceğim Sayın Aktaş. Bu çok önemli. Yani Osmanlı'da bunun eserlerini görüyoruz. Hı. Ama biz Osmanlı'yı reddi miras edip terk ettiğimiz için ilmini, irfanını, kültürünü, medeniyetini de maalesef reddi miras ettiğimiz bugün ortadadır. Şimdi ben e, bu konuya şöyle girmek istiyorum. Yani evinizi koruyucu bir şekilde, yani yanından, sağından, arkasından, önden destekleyici, koruyucu bir şekilde... Doğal korumalarla dağların, tepelerin, ağaçların, ormanların, çukurlukların etkisiyle de iyi bir konumda bir ev yeri seçerseniz o evde yaşam daha mutlu olur. İkinci olarak evinizin şekli çok önemlidir. Yani evinizin sizin hayata açılan pencerelerinizin güneşin doğumuyla batımı arasında tamamen evinizin içine vurması. Güneş bir enerji menbağıdır bir enerji membadır. Demek ki şimdi evimizin şekli de çok önemlidir, konumu yani seçildiği yer Hı -hı. place olarak. İkincisi konumu çok önemlidir. Yani batı, doğu, kuzey, güney yönleri de çok çok önemlidir. Yani e, büyüklerimizin hepteniz güneş girmeyene ve doktor güler gibi bir takım ibareler vardır. Hı -hı. Demek ki güneşin devamlı evimizin içine girebilecek şekilde bir hilal çizerek, üstümüzden geçerek bulunması yine ev alacağımız zaman çok önemli fonksiyondur. Dördüncüsü burada yapılması gereken en önemli şey evimizin yönünden ziyade demek ki yönünü de tayin ettik güneye bakan yönler olması lazım. Yaşanacak yerler. Mesela oturma odalarının olması gereken yerler. Beşincisi de mutlaka mesela bir diyelim ki bir nehir geliyor karşıdan bir nehir akıyor o nehrin akıntısı karşısında bir ev yapmanın size olumsuzluk olur karşıdan yani gelen önemli. nehirden tabii yani niçin Neden düşünün evet. ki şimdi yani bir kur nehrini düşünün hı hı. bütün insanların menfi enerjileri menfi enerji dediğimiz bizim yani bedenimizden atılanları düşünürsek evet. işte gaydadır idrardır cerehattır gazdır İlah evet. terdir. Bunlar Hı. hep bedenden atılan menfi enerjilerin Hı. değişik boyutlarıdır. Kainatta da diğer halk edilmişlerce bakın dün çok önemli bununla ilgili bana çok Hı. jeologlardan sualler geldi. Hı. Bugün hocam dediler evet petrol, kömür ve gaz dünyada yaratılmış olarak hangi insanların kalıntılarıdır? Hmm. Yani bununla ilgili çok önemli bir ilimdir bu. Nelerin kalıntılarıdır? Yani bunlar şimdi, şimdi. şimdi bunlara girmek Aynen. istemiyorum. Bu Aynen. çok ince, çok stratejik şeylerdir. Bunlara insanlığımız hazır değil şu anda. Yani şimdi bu halk edilmişler var diyoruz bakın. Bu halk edilmişler bunlar nedir? Sadece... E, nebatat mı var sadece hayvanat mı var sadece insanat hı, mı var hı. dün bunları aştı evet. yani hem şuur sahipleri var hem hayat sahipleri var ve bunların rakamsal olarak da trilyonların katrilyonların üstünde yani diyoruz ki işte semavattan bir damla yağışı yağmur tanesini alır lazım o da yeren bırakır o söylediğimiz e, yaratılanlar bırakır ve diyor kıyamete kadar bir daha sıra gelmez Şimdi siz bunun sayısını düşünün. Peki bunların bunların diyelim ki ölümleri de vardır. Yani doğumları olduğu gibi halk edilmiştir. Ben yarattım diyor. Bunları bunları yarattım diyor. E doğumları varsa ölümleri vardır. Ölümleri ne? Yani siz şimdi ağacın ölümünden kömür elde ediyorsunuz. Atıyorum. İnsanların ölümünden atıyorum işte gazın belli bir türevini elde ediyorsunuz. Evet. Biliyorsunuz pek çok kavimler gelmiştir. Bu kavimlerde milyonlarca belki milyarlarca insanlar helak olmuşlardır. Topraklar, binalar, efendime söyleyeyim o hayvanat nebatat helak olmuş ve bunların üstleri kapatılmıştır. Bugün belli yerdeki e, mesela niçin petrol Orta Doğu bölgesinde daha çok çıkar, gaz çıkar, Hazar havzasında pek çok medeniyetler bulunmuştur ve yok edilmiştir. Niçin petrol çıkar, gaz çıkar buralardan? bunları ben ilim adamlarımız incelesin diye böyle bir ortaya bir fikir atıyorum hı hı, bir Çünkü, mahiyetinde dinleyicilerimiz de araştırsınlar yani. evet hı hı. şimdi onun için yani ben buradan hep konu konuya açıyor bugün biraz ilmi konuşalım dedik bu noktada hı hı. demek ki evimizin konumundan ziyade evimizin yapılış şeklinde çok olmamadır mesela dün buna biraz değindik Acaba yani, ilk evin Orta olması, Kabe olması, dünyanın merkezi olması da değil mi? O da önemli değil. Yani, yani. şimdi ona Ar da girmiştik yani, biliyorsunuz. Kabe'nin konumu, konu. Zemzem'in suyu, derinlikleri, he. arkasında girin Çukur'un evet. 13 bin metrede çok büyük çekilli binlerce canlının yaşaması. Evet. Yani lütfen insanımız bunları araştırsın Sayın evet, aktarış evet, evet. Yani araştırsınlar Zemzem Kuyusu'nun arkasında hangi çukur var? Yani... Niçin dünyanın en derin çukuru oradadır? Niye zemzem suyu hiç bitmez? Kabe'nin simetrisi Bermuda Şeytan Üçgenine düşüyor mesela. Yani ben artısı, demek eksisi. istemiyorum. Evet. Şimdi evet. bazı şeylere girmek lazım. Yani neden niçin? Yani e, bazı yetkililerimizin demin yani bunun neye faydası var? Sayın e, evet. demin konuklarımızın dediği gibi. Hı hı. Yani buradan ne çıkarıyoruz? Ha birileri çıkarabilir mi? Şimdi biz fayda nazariyesine bakalım. Evet. Evet devamlı yaşadığımız ev. Evet. Bu bir ilimdir. Evimizin şekli de çok önemlidir. Bu şekil nedir? Mesela niçin piramitler piramit şeklindedir? Ve onun içindeki firavunların cesetleri çürümemiştir. Bunlar belli bir mizanla, intizamla ve milimetrik hesaplarla yapılmıştır. Bakın piramitleri inceleseniz çok büyük, büyük bir ilim çıkar önünüze. Şimdi biz diyoruz ki işte evimizin çatıları dik çatı olup piramit gibi olursa ...veya prizma gibi olursa, bunun içinde yaşayacak insanların ömürlerinde uzama olur. Yani onların hücre elümlerinde ölümleri geç olur diye bunu bunu dünya elmi iki kere iki dört öder derecesinde izah etmiştir. Ben şunu diyorum, canlıyı bırakın, jilet bıçağınızı bir prizma, cam prizmanın içine koyun yaşadığınız müccetçe kullanın 20 yaşından 80 yaşına kadar onun küflenmediğini göreceksiniz onun yani ...mikroorganizmalar tarafından... ...etkilenmediğini göreceksiniz. Hocam, bu bir silim. ilim, ölçülmüştür, evet. vakadır. E, dinleyicilerimiz bir denesinler. Hı. Benim e, kardeşim kimya mühendisi de... ...bu sivri uçlar üzerine elektrik... ...boşalımı ve alımı noktasında... ...ben hemen şöyle bir bağlantı kurdum. Yani e, piramit şeklinde olmasıyla... ...kozmik alemden, o sema aleminden... ...müsbetleri mi alıyor? Sivri noktalardan alım mı var? Şimdi ee, nasıl bir etki mesela prizmanın ee, ne gibi bir etkisi var? Yani prizmanın şu etkisi var şimdi bunun içinde biliyorsunuz yani sivri uçlardan enerji girip çıkma gibi evet. teknik olarak izah edilen ve bugün bir buluş olarak da ortaya konulmuş gerçekler vardır. Şimdi biz şunu diyoruz binanızı dik çatı yapıp güneşe göre belli meyilde tuttuğunuz zaman o evde sizin yaşlanmanız hastalanmanız. ...daha doğrusu hastalanma, yaşlanma... ...bizim kozmik bilimde neydi? Müspet menfi, menfi dengesi. Sizin menfi enerjilerin... ...o ortamda bulunması mümkün hmm. Ve müspetinizin... ...devamlı muhafazası olduğundan... ...dolayısıyla... ...yani insanı da bugünkü manada tıp ilminde... ...efen hücreleri ölürse... ...insan da ölür yavaş yavaş gibi... ...bir mantık, bir anlayış vardır. Dolayısıyla sizin biz diyoruz ki... ...hücreleriniz ölmeyecek veya geç ölecek... Ha. Ve hatta daha da ileri giderek diyorum ki burada yeni yeni hücreler rezonans etkisiyle ha. yeni yeni hücre bölünmelerle daha da inkişaf edecek yeni, yeni yaşlanacağınız yerde Gençleşecek. gençleşeceksiniz ama bu demek değildir ki yani ben yani bin yıl yaşayacağız mı o manada Tabii, değil yani. bizim kader noktasında kader noktasında çizilen o levh-i bildirilen müddetimizde rahat bir yaşam için ...ilim noktasında... ...vallahi alimin bizzati sudur... ...her şey ondan sudur etmiştir... ...ne yapacağız biz? Bunu arayacağız... ...hekimi arıyoruz, ilmi arıyoruz... ...arayın demiyor mu? Evet. Arıyoruz, buluyoruz... ...birisi var zorluklar içinde... ...60 yılını dolduracak... ...birisi de çok rahat, huzurlu, mutlu dolduracak... ...ha nasıl mutlu doldurabilir? ...ha oraya gelelim şimdi... ...demek ki binanın çatılarının... Çatı ...dik çatı olması... ...onun yönü güneşe karşı dönük olması... Yani bir misal vereyim şimdi cam seralar vardır. Evet. Gidin Antalya'da belli bölgelerde hafif eğimli yamuk şeklinde seralar vardır. Tamamen güneşe cephelidirler. Bunların içinde nasıl domates dışarıda işte 6 ayda olurken burada bir buçuk ayda oluyor. İşte orada ne oluyor? Çabuk geliştiriyor. Yani bir hücrenin gelişimi çok çabuk oluyor. Çok kolay oluyor ve çok çabuk ürüyor burada. Nedir bu? İşte oradaki müspet enerjilerin kozmozdaki, bakın hı hı hı. şimdi önemli bir şey söylüyorum yine. Kozmozdaki müspet enerjiler oraya yönlendiriliyor. Celbe diyor. Oraya giriyor. Havadaki bulunan azot gibi o bitkiye lazım olan havadaki azot gibi o bitkiye her neyse lazım olan o maddeyi almasını kolaylaştırıyor. İşte biz bunu şu önümüzde gördüğünüz belgelerde ürettiğimiz kozmik pamukta yani nasıl şimdi biz kozmik pamuk e, bir dönümden kozmik olmayanla kozmik arasında yüzde yirmi onda dört üretim artış sağlık nasıl gübre kullanmadık 15 gün erken üretim oldu yüzde yirmi onda dört üretim fazlası var nedir e, gübre ama bu ve daha gür bir pamuk. Ve kozmik bir pamuk. Enerjili pamuk. Bununla da ilgili bilimler akademilerinin raporları var. Evet. Ne yapıyoruz biz? İşte havada bugüne kadar dünya insanlığının kullanamadığı... ...dünya insanlığının kullanamadığı... ...havanın içinde bulunan azotu toprağa aldık. Hocam... Sizin bu anlattıklarınızdan ben şunu anlıyorum. Risale-i Nur'da geçen bir yer tevafuk etti. Ey abdim diyor, ey kulum, bir peygambere ben böyle bir mucize verdim. Sen de çalış, ilminle bul, araştır. Sen de bunu yap. Yani peygamberlere verilen bazı doğaüstü hadiseler, mucize denilen peygamberliğin ispatı olan o hadiseleri sen de ilminle çalış, araştır, bul. Evrenin belli bir yapısı var diyor, bizi yoktan var eden. Sen Buna göre şu şekilde şöyle şöyle şöyle yaparsan evrenle paralel olursun. Bu sistemle birlikte akarsın. Yani tutup da sen işte nehrin önüne evini yaparsan orada ev olmaz. Nehir gelir akıtır götür. E senin bilemediğin bir boyutta farklı enerji dalgaları var. Bunu ben kanununla yarattım. E buna göre uydur canım sen de diye bize işaretler veriyor. Ve ayetlerini dış afak manada gösteriyor. Ve buna göre uyu. ...diyor bize. Evini buna göre yap... ...yaşantını buna göre yap... ...aileni buna göre kur... ...ilahir. Evet yani ilahi... ...noktada buna böyle bakıyoruz. Evet. Ki hakikatte budur... E ...bize de verilen irade-i diyor ki... Hı -hı. yani ...bunun önleşimi sadece o suyun... ...akıp o binayı yıkmasından... ...ziyade onun... ...devamlı aktığı zaman oradan giden... ...o suyun akımından biliyorsunuz... ...bir kuvvet vardır. Şimdi bir düz yolda... ...giden bir araba... ...sola döndüğü zaman... Onun arkasından gelen hava akımı o düz olarak devam eder, dönmez. Hmm. Ve karşısında olan her şeyi etkiler. Bu hmm. müspetse müspet etkiler, menfi ise menfi etkiler. Aa, o zaman... Bakın şimdi bu çok evet. önemli. Evet, evet. Şimdi bakın buradan uçaklarımız geçiyor bizim evimizde burada. Uçak indiği zaman arkasından korkunç bir hava sirkülasyonu yapıyor. İşte siz bunun içinde, bu havanın içinde ne diyoruz? Katrilyonlarca Canlılar var. Canlı. Bu canlıların yani menfileri var. Müspetleri var. Şimdi siz bunların hepsinin sizin evinizin üstüne veya size gelmesi veya sizin bahçenize gelmesi orada olanlar üzerinde olumsuz etki yapıyor. Menfi etki yapıyor. Oradaki müspetleri azaltıyor. İşte orada yediğiniz gıdadan lezzet alamıyorsunuz. Menfidir. Hele o yediğiniz gıdayı da elif sol elinizle yerseniz Hepten. Sol elinizde malum ölçtüğümüz enerjilerle ölçtüğümüz teple aletlerinde sol elin enerjisiyle sağ elin enerjisi farklı farklı boyutta. Elmayı sağ elinize aldığınızda onun protein deren değerleri, mineral değerleri korunduğu gibi ve daha da müsbet enerji vererek auranızı açıyorsunuz ağzınıza koyuyorsunuz. Çok güzel faydalı bir şey yemiş oluyorsunuz. Ama o sol elmayı eliniz. sol elinizle aldığınızda onun içindeki mineral ve diğer şey, vitaminler bloke ediliyor. İçindeki müsbetler emiliyor. Siz ağzınıza sanki bir küspe gibi bir şey koyuyorsunuz. E şimdi ben demiyorum sağ elle yemek şöyledir sol Hı -hı. elle. Biz bunu ölçüyoruz. Yani ben buradan yine sizin demin dediğiniz gibi. Yani bizim prospektifimizde ne yazıyor? Diyor ki bunu böyle yiyeceksin. ...buraya böyle oturacaksın... ...şununla şöyle tokalaşmayacaksın... ...işte şununla verirsen... ...sadakayı verirsen diyor elinden... Hmm. ...değil mi... Hmm. ...belayı def eder... ...biz bunu ölçüyoruz... Peki, ...elinizden bir menfi atıyoruz. enerjinin... Hmm. ...gittiğini makinede ölçüyoruz... ...ha niye ölçüyoruz efendim... ...yani birileri çıkıp diyebilir... Hmm. ...diyorlar ki ya niye bu bilinen şeyi... ...niye anlatıyorsunuz efendim... ...bunu siz biliyorsunuz... ...sizin oturduğunuz yerden bunlar biliniyor... ...ama bunun dışında bilinmeyenler var akılları gözlerine midesine inenler var biz onlar için anlatıyoruz Evet hocam şimdi evin çatısını anladık. Siz prizma e, şeklinde dediniz. Peki kubbe var mesela camilerimiz kubbe şeklinde. Veya dün bahsettiğiniz başımızın kubbe şeklinde oval olması. Onun ne gibi bir etkisi yani var? Yani şimdi sadece camilerimiz değil. Yani Hı -hı. bakın bizim bütün medreselerimiz, ilim yuvalarımızın üstü. Evet, evet, evet. Yani gidin şimdi bir Fatih caminin içine, bir Süleymaniye caminin içinde. Oralardaki ilim yuvalarının üstleri hep kubbelidir. Hı hı. Niçin kubbedir? Kubbe o yuvarlak kozmos'taki müspet enerjileri celbetmek için bir şekildir. Tüm gezegenler de mesela yuvarlak, dünya da yuvarlak. Efendim yani şimdi biliyorsunuz İslam kültüründe sivrilik yoktur. Evet. Hep yuvarlak yuvarlaklık Ovalilik vardır. Yani. yani bizim tarzımız gotik değildir yani. İslam tarzı yuvarlaktır, köşeli değildir. Çok önemlidir. Yani şimdi İbrahim Hakkı Hazretlerinden açtık. Yani bir bakın yani onun kıyafet namesini, marifet namesini okuduğumuzda da bunlar anlatılıyor. Ama artık bunlara insanlarımız vakti yok. Malayani Afaki bir takım işte bu oluşturulan gündem oluşturulan bu kültürlerden, Televole kültüründen bunlara vakti olmuyor. Biz de işte buralarda bunları dile getirmeye çalışıyoruz. Evet kubbe. kubbe. Yani demek ki o kubbe kozmozdaki. Nasıl o sera Çevredeki azotu kendine lazım olan. Yani bitkiye ne lazımdır? Azot lazımdır. İnsana da lazımdır. Ee, bedenini idame ettirecek bir enerji lazımdır. Bu enerji nasıl oluşur? İnsan hücrelerinin kasılıp gevşemeleriyle oluşur. Evet. Bu normal bir kasılıp gevşeme olursa potansiyel enerji verir. Bu bütün vücutta da bir e, rezonans etkisi yaparak biz güleriz, düşünürüz, ağlarız, hareket ederiz. Hı hı. İşte bu hareketimizi normal ve normalin üstünde takviye edecek güç de işte bu kubbeler kozmozdan o enerjileri, müsbet enerjileri celp etmek için özel şekillerdir. Bunlar o bedene caminin içinde, ibadethanenin içinde, ilim yuvalarının, mekteplerinin içinde, siz evinizi kubbeli yaparsanız, onun içinde bu enerjileri alırsınız, bedeninizde Müşbet enerji arttırımını sağlamış olursunuz. Hocam geçenlerde bir hadis-i şerif tevafuk etti. Onda da işte evinizi fazla yüksek yapmayın babında. İşte iki üç kat en fazla diyor. Veya işte yeşil alanlarda, ormanlık bölgelerde... Yapın bunların ne gibi bir etkisi. Var? Şimdi evin ilk etapta dış cephesinden bahsediyoruz Dıştan içe doğru gireceğiz. Evet. Aha. Daha dış içe giremiyoruz çünkü içe girmemiz için binanın konumunu yerini belirledik işte. Ba Sefa yapıyoruz diyoruz. E, etrafımızda yüksek tepeler var, bizi koruyorlar. Bir ejderha gibi. Yani büyük manada. Mesela şimdi bir boyut daha açıyorum. Bakın. Şimdi bu kosmozda. Bu arşın içinde öyle halk edilmişler var ki bunlar mesela bazı şekillerden etkilenebiliyorlar. Bunlar ölçülmüştür. İşte siz bir ejderha gibi bir aslanbaşı bir tepenin altında önünde bir yer yaptıysanız onun korkusundan diyelim insanların <gülüyor> anlaması için bu tabirleri kullanın. Oralarda çok müsbet enerji alanları oluşuyor bak. Yani onun o yapısını celbetme. Onun o yapısı bazı mahlukatı celbediyor. Efendim, Etkileşim şimdi... var. Mesela camiye şey giremez, değil mi? Menfiyat giremez. Ama bara da girer yani. Onun gibi bir şey. Bir benzetme noktası. Yani, yani Hı. mesela dikkat çekme. Evet. Şimdi mesela bakın bu e, ilimde yine vardır. Mesela Osmanlı saraylarında falan girişlerinde bazı şekiller evet, konulmuş. Aslanlar falan. Var. Şekil konulmuştur. Ha. Niçin konulmuştur? İşte bir insan bir e, halk edilmişler diyeyim sadece insanlar değil yani artık insanlarımız bu şuuru öğrendiği için diyorum bu halk edilmişler bu yere girmek istedikler ama o şekli gördüğü zaman çekinirler. Hocam bu putperest bu onlar yani bu putlar filan da var mesela hani bizim dinimizde heykel caiz değil. Onun Efendim tabi tabi yani orada şimdi biliyorsunuz yani arslan yaratılmıştır kaplan bir yaratılmıştır mantıktır. yani hı hı. şimdi ben size şunu söyleyeyim yani Evinizin girişinde, e, sokak kapınızda, e, sizin evinizin dış kapısından, iç kapısına gelirken dümdüz patikadan gelirseniz, kapıyı açarsanız bu o bile bir olumsuzluktur. Bakın, bakın burada ne yazıyor? Bunlar uzun araştırmalar neticesinde elde edilmiş evet. müşahhas bilgilerdir diyor. Yani evet. uzun araştırmalar yapılmış. Yani bunlar evet. olmuş. Yani siz şimdi... Ee, direkt olarak sokak kapısının dışında yer alan bir telefon direği veya lambayı önünde durursanız bu olumsuzluktur. Veya direkt olarak e, açtığınız zaman karşınızda T şeklinde bir yol. Siz T'nin tam ortasında binanız var ve pencereniz oradaysa o evde stres sıkıntı olur. O sokaktan gelen arabaların, içindeki insanların, hı hı. arabaların ve oradaki menfi olan bütün olumsuzluklar o akımdan o Hı. maddelerin içinde hava dediğimiz maddenin içinde hava dediğimiz evet. yani o burada dün esir evet, maddesinden evet, de bahsettik uzun bir şekilde Hı. gelir ve sizi tesir altına alırlar. Biliyorsun efendim pencereyi örteriz. Bir gün bir konferansımda dedi ki efendim kapımız kapalı penceremiz kapalı nasıl girerler. Biliyorsunuz o halk edilmişlerin hepsini bizim gibi düşünmemek lazım. ...bunların boyutları çok farklı... ...bir anda Çin'de maçında olabilirler... ...yani Hı. onun için onlar için duvardır... ...camdır bu gibi şeyler... ...söz Sırın konusu mi? değildir yani... ...artı bir de bir şeyin için yaptığımız önemli... ...yani o onu niçin koyduğumuzda... ...tabii önemli... ...müminin niyeti amelinden hayırlıdır sırınca. ...şimdi... E, ...bu mesela sizin burada bazı şekiller var pek çok, ben tabii anlamakta güçlük çekiyorum. Mesela diyor ki burada T şeklinde bir kavşak, Çiğ'nin evinize doğru çok hızlı bir biçimde akmasına neden olur. Bu Çiğ dediğimiz hayat enerjisi mi oluyor? Evet, bu enerjidir. Yani kozmozun içinde bulunan, her an beraber yaşadığımız. Her an beraber yaşadığımız bir enerjidir bu. İşte bu T şeklinde, bu yoldan siz bu binanın karşısındaysa Ha müspet enerji akacak yerlerde onun karşısında bulunmamız lazım. Ama menfi akacak yerlerde onun karşısında bulunmamamız lazım. Hocam artık şu evin içine girerim ya. Evin evet. içinde neler? Çünkü sizin Yo evde... merdiven var daha sizin, giremedik. Merdivenden çıkınca evde böyle lazım. kristaller, renkler, değişik sesler acayip böyle ee, kokular, bitkiler, bir sürü bir şeyler var. Ben tabii anlamakta güçlük çekiyorum bazı şeyleri ama biraz o evden de bahsedin. Ger Gerçi fark ediyor insan ciddi boyutta. Mesela arabaya da bindiğinde böyle çok farklı bu yanınızdaki bir sürü getirmiş olduğu evet. preparatlar da var. Bunlarda böyle kokular mesela var. Stüdyonun havası şu anda çok böyle hakikaten ...bariz bir farklılık hissediyorum yani ben... ...şu anda ciddi boyutta farklılıklar hissediyorum... ...arkadaşlarımız da hissediyor... Yani ...bunlar nedir, bunların etkisi nedir... ...evlerimizde bunu nereye koyacağız, nasıl yerleştireceğiz... ...şimdi Sayın Aktaş... E, ...evin dışı dedik, tabii ki dışı kadar... ...işte merdivenin kapısı dedik... ...yani bunlar önemli... ...bakın ben yani bunlar... Niye bunları konuşuyoruz ya yani hocam yani ne olacak neticesi nedir mesele 3 evet. ile bakın diyor batının neticesi itibariyle evet. ne yapacağız esas yani? olan neticesi itibariyle Hı -hı. şimdi biz neticeye bakalım şimdi dünya insanlığı bakın gidin şimdi bu Kasım ayında könde bir fuar var İnşaat malzemeleri ve bina e, fuarı var yani binaların ne şekilde artık dizayn edilmesi şeklinde ve bunlar hakkında da biliyorsunuz ahşap Türkiye'de yaygınlaştı orman bölgesi olduğu için, bakın bu evlerin şekillerine bakın. Hiç Türkiye'deki gibi bir ev dünyada var mı? Bu şekilde. Gidin dünyada yapılan bütün evler, yani ben Amerika'daki görevim sırasında New York'ta, Washington eyaletinde oturan şehirlerde oturan insanlar 100 kilometre ormanlıklar içinde oturuyorlar. Evet. Yarım saat fazla. Yani bunların hepsinin gidiyor, evlerinin gidiyor. şekillerinde değişik şekiller var. Hı -hı. Yani uzak doğuda olan bir ev şekilleri vardır aklınıza gelin Çin'de vesaire gibi. Yani bunlar belli araştırmalardan sonra elde edilmiştir bakın. Yani niçin bugün belli yerlerde e, uzun ömürlülüğün sırlarından birisi de ...bu evin şekilleridir diyebilirim... ...on sebebi evet. varsa... Bir, ...birazcık bizim camilerimizden bahsedelim... ...mesela geçenlerde ben Sultan Ahmet'te... ...birisi e, Osmanlı mimarisinin... ...yapısını anlatıyor... ...diyor ki mesela binanın yanına gittiğinizde... diyor böyle direkt baş, ...sanki 2-3 metrelik... ...bir binaymış gibi gelir size... Diyor. ...yavaş yavaş uzaklaştıkça... ...yükselir diyor mesela... ...bir tedricilik var... ...ama bizim binaların yanına gidiyor... ...direkt kafayı bir dikiyorsunuz böyle... Üstünüze neredeyse yıkılacak betonlar. Şimdi bu beton evler biliyorsunuz ben uzak doğuda 10 yıldır da Kafkaslardayım. Rusya'da da böyle çok büyük büyük binalar. Bunlar artık şey evleri diyorlar işçi evleri. Hmm. Yani bizde de bu evlere işte Ataköy'deki olduğu gibi bunlara diyoruz ki güzel evler. Hayır efendim yani bu böyle değil. Bugün içinde bulunduğumuz insanlığımızın pek büyük sıkıntılarından da bazılarının sebebi bu evlerin şekilleridir yine söylediğim gibi. Hmm. Yani bugün işte camilerimiz bize huzur verir. Niye? Şekillerinden dolayıdır. Şekillerinden dolayıdır. Bir de beynimizde o evlerin ibadet edilecek abdolumluğundan yaratılmış olan bizlerin. Şekilleri de bir etkendir. Mutlaka. Tabii. Ve onun Önemli tabi bir etken. Yani. Kozmozdaki bir takım halk edilmişleri celbedip içeriye tabii, tabii. yönlendirmesi ve onun içerisinde de yine işte o kristal avizelerin olması. Evet, o kristal avizelerin de bakın bir de ışıkla beraber yaydığı renkler çok önemli hangi cami demiştiniz hocam yani siz... Dolmabahçe camine bir gün gidip bakın kristaller var bir sürü orada e, tabii kristaller, kristaller belli ölçülerle bizim kolumuz bu. boyundadır ve bunların hepsi özel kesimli kristaller ve bunlara güneş vurduğu zaman e, renklerin yedi rengini caminin içinde bir öğlen veya ikindi namazında Nasıl bunları huzur görebilirsiniz insan, ya. Huzur hani niye bunları yapmıştır bunlarda bir sebep mi vardır vardır Demin dediniz oraya geleceğim. Yani Edirne'deki Selimiye Camii'nde ve şu anda oradaki pek çok külliyede bunlar üzerine pek çok araştırmalar renkli odalar vardır. Yani renk odalarında tedaviler vardır. Suyla tedavi vardır. Müzik odaları vardır. Yani akustik sesle tedavi vardır. Kelimatla diyor taşınır demiyor mu evet, dün? Evet. Ne Anladım. diyor? 20, 29. 29. Söz. sözde dün okuduk yani. Kelimatla taşınır diyor. E şimdi koku odaları vardır. Yani belli kokularla ne diyor? Rahiha'yla diyor değil mi? Daru şifa işte müzik odaları filan var. Efendim müzik şimdi ama efendim e, şimdi diyorlar ki yine bir konferansında Efendim bugün tıp ilerledi. O gün bilinmiyordu bazı şeyler. Evet bugün tıp ilerledi. Ama o aldığımız ilaçların işte yüzde beşinin fayda nazarası düşü. Yüzde doksan beşinde yani zararlı olduğunu açın prospektüplerine bakın. İşte e, faydalı noktasını okuyun. iki satır Zarar, yan etkilerine bakın iki sayfa. E buyurun hayırlı olsun kullanın evet, diyoruz evet. biz. Yani biz diyoruz anne, ki anne. yeni bir boyut açalım. Evet. Yani evinizi alırken seçerken bir bakın penceresine yolun neresinde bir tepe mi var su mu akıyor ormanlık mı yani o çevrenizde bulunan ormandan yani şimdi rahatsız olduğunuzda işte her zaman söylüyorum yani kalp rahatsızlığınız verem rahatsızlığınız işte. Efendim ciğer rahatsızlığınız var. Siz sanatoryuma yatırlar. Yani niye sanatoryuma yatırlar? Ormanların içinde. İşte o yeşilin verdiği o enerjinin o ihtiyacı vardır bedene. Yani çünkü o bölgenin, o enerji bölgesinin ilmen ispatlanmış rengi yeşildir. Yani çok önemli. Yoksa bir buğday tarlasının içine de yapabilirlerdi. Ama buğday tarlasına da yapılacak bence hastaneler olmalı. Mide rahatsızlıkları için buyurun buğday tarlasını hastane yapın. Aynı eee tedavi gören insan gibi orada da görür mide rahatsızlığını 3 ay yerine 3 günde iyileştirebilirsiniz. Evet. Ha buradan gelelim evimize. Evet. Evimize. Yani evimizde de ama eve girmeden bir merdiven var şimdi değil ha. mi? Merdivenle çıkıyorsunuz. Merdivenler de çok önemlidir yani direk ee, direkt merdivenden böyle çıktığınız zaman kapıdan açılıp hatta evinizin arka balkonunun kapısını da görürseniz enerji bir anda o eve girer ve terk eder evi dolaşmadan. Bak çok önemli bir durum. Yani demek ki evin e, yaparken bakın yani bunlar çok ince detaylar. Efem yani ne ya bunlar? Evet bu küçük ayrıntıları hep küçük küçük küçük ayrıntılara fikir vermeye vermeye bugün insanlığımız felaket altında kalmış. Bir ozon tabakasının delinmesi işte kadınlarımızın bir parfümüyle bağlı değil mi? Küçücük bir hadise. Evet, evet, Ama evet. bakın ne boyutlara sebep oluyor. İklimlerin değişmesine sebep olabilecek güçtedir yani. Hocam bir şey sormak istiyorum. Şimdi... E... ...bizim tabii böyle bir imkanımız yok... ...yani işte böyle ormanlık kenar olsun... ...evimizin şöyle e, şekli olsun... ...böyle yapalım filan... ...genel İstanbul şartlarındaki... ...bir evin en azından... ...iç dizaynında... ...hani dinleyicilerimizin pratik olması noktasında... ...birkaç böyle pratik bilgi... ...işte evinizde şöyle bir şey tütsü olabilir... ...veya... E, ...işte şöyle kristali şuraya asarsanız... ...şöyle olur... ...veya odanızın rengini şöyle yapın... ...şeklinde soruları alalım... Çünkü burada da çok soru var aslında bunlar nasıl yetiştiriyorsunuz? Evet şunu bir bitirelim. Ee, bu tamam, ara... Ondan sonra canlı yayına dinleyicilerimizi alalım. 0212 alan koduyla 654 45 51 654 45 52 numaralı telefonlardan bizlere ulaşır. ulaşıp soruları yönlendirebilirsiniz inşallah. Yani diyelim ki evinizi aldınız imkanınız da yok. En azından şu anda yapılacak bir şey var. Yani evinizde bir odada çok önemli. Yani mesela kesinlikle bir kapının karşısında... Diyelim ki bir yatak odanız. Kapının karşısında yatağınızı koymanız çok olumsuz bir etki. Kapının karşısına yatak, Kapının karşısına yatak konup ayaklarınız da kapıya yönelik olması. Tabi burada yönler var. Yani bunları bizim böyle bir canlı yayında anlatmaktan ziyade bak slide'larımız var, evet, görüntülerimiz evet. var. Bir çıkaracağız bunu. İnsanlarımıza diyeceğiz ki mutlu bir aile inşallah. için. Evet. Mutlu bir aile yuvası için. Biliyorsunuz yani e, üç şeyden birisidir yani hane değil Hı, mi? yani hane olması esas zekattan bile yani. muaf kılınmıştır çok İşin önemli cenneti gibi demek ki mi? yani yatak yerleştirilirken kapının karşısına kesinlikle bir yatak konmamalıdır o yani biz burada aslında şeyi tarif ediyoruz değil mi hani modacılar derler ya veya e, vücudun metabolizmasını iyi bilen e, doktorlar der ki bak şu kemeri fazla sıkma Midene rahatsızlık yapar. İşte dar giyme, blue giyme, kan dolaşımında rahatsızlıklar olur. Siz de evimizin enerji akışı noktasında, e, bunlar aslında tarif ettiğimiz bunlar değil mi? Bunlarla paralel olan şeyler. Tabii şimdi yani e, biz de bunu anlatmak Hı, inşallah. istiyoruz. Telefonları alalım mı hocam yavaş yavaş? E, şunu bitirelim tamam. hemen alalım. Hemen alalım. Mesela evimizin e, işte bu odalarımızın dedik yönü, güneye bakmalı dedik ha, yani biliyorsunuz. Ha. Batı ile doğu arasında evimiz güneye bakmış olur cephe olanı. Bunun içinde de bizim mesela yataklarımızın hepsinin güney batıya bakan yönlerinde olması da çok önemlidir. Huzurlu bir yatış için enerjinin o evde Dolaşması için de çok önemlidir. Güneybatı neresi diye soranlar varsa evet, artık bir pusula ee, öneriyoruz onlara. Aynı zamanda salonlarımız ve oturma odalarımızın da şekilleri yine çok önemlidir. Bakın burada çizdiğimiz görüntüler Aha. var. Bunlar makinelerden geçirilmiş görüntüler. Evet. Böyle olduğu zaman o evin enerjisi yüksek olur. O eve menfi enerjilerin girmesi engelleniyor. Hocam şu sizin eve gelelim ya ben onu e, evet. hakik o kristaller falan nedir o rengarenk erir. her taraf değil. Yani şimdi şöyle e, onu da şöyle izah edelim. Yani demek ki bir çocuk odası yatak odası salonun hepsi ayrı şekilde olmalı. Yani şimdi... enerjinin içeride dolaşabilecek şekilde olmalı. Hı hı. Pratik bir takım şeyler bazı sualler geldiği için hı hı. söylüyorum onu. Mesela yatakların altı tamamen boş olmalı. Boş. Boş olmalı. 1 gece 8 mi? saat evimizde rahat uyuyup sabah bacağımızdan çekip işte kalk dedirtmemek için yani dinlenmiş uyanmak için yorgun uyanmamak için o enerjinin evimizin içinde dolaşması lazım. Yatağın Kapalı altında. olduğu zaman dolaşamayacağından siz o gece sabahleyin iyi bir uyku dinlenmiş olarak uyanamayacaksınız. Bir. İkincisi o bulunduğunuz odanın rengi, yatak odanızın rengi çok önemlidir. Yatak odanızda ne düşünebilirsiniz, uykuyu düşünmeniz lazım. Evet. Açık mavi bir renk olabilir, çok açık mavi. Yani yaşlılar için diyorum bunu. Evet. Yaşlılar için çok açık maviye yakın böyle e, renkler olabilir veya beyaza yakın renkler olabilir. Tamam beyaz olmalıdır mutlaka, beyaz olmalıdır. İki yine bu orta yaşlılar için, sonraları için böyle ama genç yaşlar için pembe veya kırmızıya yakın pembe veya kırmızıya yakın renkler olursa orası bir mutluluk yuvası kendileri için olabilir çünkü kırmızı ve kırmızıya yakınaklar kök şakrasıdır evet. cinsiyetle ilgilidir ee, daha çok böyle organların belli bölgeleriyle ilgilidir evet. huzurlu bir netice alırsınız yani ben size söyleyeyim lacivert veya Efendime söyleyeyim çok mavi bir odada yani insanların e, yani doğurganlıklarının bile düşebileceğini işte burada bakın evet, oranlamada gösteriyor diyor ki var. yani yüzde on altının altına düşer diyor. Yani bu ilim demek ki ölçülmüş Hı. istatistik yapılmış. Salonumuz mesela misafirler geldi fazla oturmasını istemiyor. Evet e, <gülüyor> salonda çok önemli salonda nedir yemek yenilen He. yer değilse oturma yeri ise. Yine onun rengi yani orta yaşlılar için 35'ten sonra insanda hücre ölümleri olduğu için yeşil veya yeşilin tonları olabilir veya mavi veya mavinin tonları. Şimdi şunu anlatırsak mesele hallolacak. Yeşil kalp, karaciğer, göğüs akciğerin renkleridir. Hı hı. Mavi, tiroid hipofiz bezi gibi ve boğaz, boyun, ense gibi bölgelerin renkleridir. Boğaz şakrasıdır. Ee, lacivert Üçüncü göz dediğimiz enerji bölgesidir. Yani bu şakra derken dinleyicilerimiz bu konuyu biliyor. Yeni dinleyenler için de yani. dile getirelim. Yani üçüncü gözdeki enerji de siz odanın rengi laciverte yakın bir renk olursa orada düşünmeye yönelirsiniz. Yani bir kitap yazıp tefekkür edecekseniz bunun rengi laciverte yakın renkler olmalıdır. Hmm. Sarı renkte bunu düşünemezsiniz yani. Sıra renkte yemek yemeyi düşünürsünüz yani. Şimdi çok önemlidir. Bu. O zaman değerli. Bizlerine ihtiyacımız var hocam. Buranın. Evet buraları biz temizlediğimiz bizim... için biliyorsunuz buraya bir iki yeşillik koyduk. Bu yeşilliklerle niye bunları yapıyoruz? Oraya sizi buraya baktırıyorum. Ben oraya buraya... bakıyorum. Evet. Yani o yeşilliklerle kalp şakramızı açıyoruz. Ciğerlerimizi, nefesimizi, kalbimizi açıyoruz. Tefekkürye ağırlıklı. Yani evet. Hocam telefonları bekletmeyelim. Evet ee, bir Hattımızda tane bir alalım. Var. Evet ee, eğer gitmediyse dinleyicimiz uzun bir ee, süredir bekliyor çünkü. ...alabiliyor muyuz Hüseyin'ciğim? <gülüyor> evet efendim... Ee... ...hocam bir saniye... ...arkadaşımız hazırladı da... ...konuyu tabii bitiremedik... ...bu çok il, ilginç bir konu... ...bu arada e, size de... siz, bir mail gelmiş... ...onu ben hemen e, ifade etmek... ...diyor ki Ahmet Hulusi ile diyor... ...Ahmet Maranki aynı kişi mi diyor... ...siz cevap verir misiniz hocam? <gülüyor> Hulusi ile bağlandınız... ...eve önce mı? soruya bir cevap verelim... <gülüyor> Peki, ...efendim hoş geldiniz... Alo. Alo. Evet buyurun hoş geldiniz. Ee, selamun aleyküm. aleyküm. selam. Nereden arıyorsunuz? Kimle görüşüyor Bayram Paşa Ferit ben. Buyurun Ferit Bey. Ee, hocamın bahsettiği bilgileri ben evet. program başını kaçırdım da. Aha. Hocamın bahsettiği bilgileri belirli bir kaynaktan öğrenme şansımız kitap vesaire. Ee, belirli bir kaynak şimdi şöyle bir şey. Bu kaynakları bizler Kur'an rafinerinden vahiy rafinerinden geçirdikten sonra sizlere sunuyoruz. Direkt biz bunları size verirsek e, hafızan Allah değil mi hocam? Yani çok vesveseleri evet, sakat yani bilgiler bu... var içlerinde bazı. Doğru yok yok söylüyor. hayır ya, ben ifade edemedim herhalde. Şimdi yani hocamın yazdığı bir kitap hazırlanıyor. Bu, bir o hazırlık aşamasında var mı diye. Hazır hazırlık aşamasında o bir 10-15 gün içinde çıkacak değil mi hocam? Ha, evet e, yani bu konuda e, sayın dinleyicilerimize de söyleyelim yani bu ev ile ilgili. İkinci esas birinci kitabımız kozmik bilinçle ilgili bu enerji merkezleri daha sonra bu konuyla da ilgili kitabımız hazırlanıyor sayın Aktaş'ın dediği gibi çok önemli sayın dinleyiciler yani piyasada olan bazı bu konularla yazılmış kitaplar var bunların neticesinde işte çok olumsuz noktalara doğru gidiyor neticesinde ama biz bunu e, bu süzgeçten geçirerek sizlere faydalı noktalarını insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Evet inşallah çünkü bu kadardı değil mi sorunuz Evet evet bunu öğrenmek istedim Peki zaten. çok teşekkürler Ben teşekkür ederim Aa, hayırlı inşallah. geceler ee, Hocam sonuçları e, yanlış bilgilere e, Mesela reenkarnasyona Bağlanmalar oluyor Artı ile tamamen ters ilişkiler oluyor Hani ilmi noktada insanlar bir şeyler Bulabilir ancak yorumlamada hataları Bizler inşallah düzeltiyoruz Kur'an rafineleri ve Risale-i Nur'dan geçtikten sonra Sizlere sunuyoruz zaten biz bunları Dinleyicimizi alalım mı Evet, ee, alalım. Tabii bu evet. konuları her zaman bitiremiyoruz. Biz evet. dinleyiciler böyle dinleyicilerimiz Öyle Artık var. seri programlar olacak. Hüseyin'cim izin verirsen biz görüşelim dinleyicimiz. <gülüyor> efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Evet, kimle görüşüyoruz? Efendim, Buyurun. Sayın uh, Ustad sefalar getirdiler. İnşallah. Alemin İrşad'a mezun oldu. Sizin de Ustad'ı keşfettiğin için haydiyaten teşekkür ediyorum. İnşallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Ben uh, dünden itibaren dinlemeye başladım. Hı hı. da yoktu. Ben bir dernek üyesiyim. Hangi dernek acaba? O bizde kal. Evet, buyurun dinliyoruz sizi. Ee, bütün genel olarak dinlemişler yüzde 92 olumlu, 8'inin de benim gibi biraz aklı evet. Estağfurullah. Şey Estağfurullah. Sayın üstadım. Buyurun dinliyorum. Sualiniz varsa katkınız onu alalım. Evet. Bana gelen sonular hani adam olmadığı yerde bir adam yerine koydular. Estağfurullah. Ben. Buyurun. Derler ki varlık ötesi veya görünmeyen varlıkların kullara müsallat olup onlara çok meşakkat acı verdiği bir ilahi takdir gereği midir bu? Yoksa onların da yaratılışı bizim gibi beşer sıfatı olarak kendileri ilahi emri ihlal ettiğine mi bağlı? ki? üç, bunları defedecek güçte alimin, tevşir aleminin olmadığı söyleniyor. Nasıl efendim? Son cümlenizi anlayabiliyoruz. Alim dediği. Kur'an-ı Kerim'i tefsir ediyor. Evet. Bir tercüman. Fakat bunlara gücü yetmediği söyleniliyor. Evet. O beşeri bir mecazi diyor çevridir. Onun içinde hikmet ilminden haberi olmadığı için bu günümüzün işte hocaları alim dediklerimizin gücü yetmiyor. Anlaşılmıştır. Soru efendim. bu kadar değil mi? bir sorabilirim. <gülüyor> Buyurun lütfen sırada Sa bekliyorlar çünkü. Anlıyorum vaktinizin değerli olduğunu. Estağfurullah yani daha çok insanlara faydalı bu hak, olalım. Bak saygı duyuyorum. Buyurun efendim. Bu, genel manada toplumun ihtiyacı. Tabii. Onun için ona yöneldim. Bir kardeşimiz ben zaten müşahede ettim. Bir hafta veya 15 gün et yemeden kendisinin bedeninden ruhunu çıkarıp ustad ve hocanın evini gelip müşahede ettiği anlaşıldığı soru fakat hı hı. geriye dönüşünün çok ve güç olduğunu bir daha buna teşebbüs etmeyeceğine söyleniyor acaba Hint fakirlerinin gibi yaptığı bir riyazatla mıdır hı hı. veyahut da böyle bir durumun olması mümkün olur mu hocam çok hocam teşekkür ediyoruz teşekkür anlaşıldı ediyoruz. inşallah sorular zaten birkaç cümle içerisinde soru anlaşılıyor Evet, yani e, astral seyahatten de tabi, bahsederiz inşallah tabi şimdi ona girdiğimiz zaman o bir Hı -hı. konu biliyorsunuz önümüzdeki Hı -hı. haftalarda devam edersek şimdi işte bu çevremizde halk edilmiş katrilyonlarca olan ve auramızın etrafında enerji kalkanımızın etrafında halk edilmiş olan bundan önceki programlarımızda bahsettiğim için girmiyorum bu halk edilenlerin ee, biz de biz şuur sahipleriyiz onlar da bir hayat sahibi veya ruh sahibidirler yaratılmışlardır ama onlara bu e, yaratıkları yaratılanlara onlara da bir alem verilmiştir bize de bir alemesi bize bu dünya ve bu atmosferin içinde bir hayat hakkı verilmiştir. Onlara da bu kainatın bu kozmozun içinde belli noktalarda belli yerlerde ve bizlerden çok farklı boyutlarda zaman olarak hız olarak görüntü olarak çok farklı boyutlar verilmiştir. Şimdi onların dünyasıyla bizim dünyamız ayrıdır ancak onların bizim dünyamıza müdahaleleri söz konusu olabilmektedir aldığımız yaptığımız çalışmaların neticesinde bunları görüyoruz. Bunun hangi, da, hangi şartlarda bize müdahale ederler? Bunlar? Şimdi e, işte bunlar biliyorsunuz dün astrolojide biraz girdik bu konuya onun için de onlarca sual geldi. Yani astroloji astroloji bir ilimdir. Yani bizim yaratıldığımız gün ve aylarda onlar da yaratılmaktadır. Onların da mesela onların diyelim ki bir ağaç dipleri veya bir viranelik yerler dere boyları böyle bir hayat e, mekanları vardır. Tozlu topraklı yerler hamamlar. Bunlar hep belirtilmiştir ve hepsinin yeri ayrı ayrıdır bunların. Şimdi siz oralarda yaratılmanızın emri gereği emirleri yapmayıp yasaklardan kaçarak o ortamlarda bulunmanız halinde, boş bulunmanız halinde onların size musallat olmaları mümkün olabilmektedir. Onun için daima biz prospektüfe uygun bir hayat tarzı yaşarsak Onlardan mümkün mertebe uzakta kıyametimize kadar bir hayat yaşamamız mümkündür. Ama o prospektife uymazsak ve onların da bizim dünyalarımıza karışmaları mümkün görülmüştür, görülmektedir. Bugün akıl hastanelerinde pek çok tedavi merkezlerinde rahatsızlıkların sebeplerinin içinde bunları da aramak lazımdır gelir diye düşünüyorum. Evet. Bunlar da bir kanun. Bu kanuna ters bir hareket yaptığımızda, yanlış bir şey yaptığımızda sebepler noktasında bunların tesiratına maruz kalabiliyoruz. Valla soba bile elinizi değil dokunduğunuz zaman yanıyor. yakıyor yani. yani. Şimdi diyor ki sobaya dokunma. dokunma. E buraya ha. girme diyor. Bunu ha. kullanma diyor. Şunu Şuradan yapma geçerken diyor. şunu oku diyor. Mesela Efendimizin hadis-i şeriflerinde de var. Yani şimdi gibi. bir zile basmadan kapı açılmıyor yani. değil mi yani? Tuvalde Şifreyi diyor. vermeden ha. diyor mesela giremezsiniz. E siz şifreyi vermiyorsunuz o zaman diyor ki gel bakayım diyor He. başlıyor sizinle konuşmaya sen diyor şifresiz girdin buraya diyor He. konuşmaya başlayınca işte diyor ki yolda ben bir sıkıntılar duyuyorum bir sesler geliyor diyor bunları geniş şekilde evet. izah ettik. Hocam Buyurun. astral seyahatte onu çok kısa açıklayalım dinleyicilerimizden de ben bir şey istirham ediyorum sevgili dinleyiciler e, soruları çok kısa soralım yani uzatmadan tak tak inşallah e, çok insan istifade etsin. ...bu astral seyahate inşallah başka bir programda... ...detaylı girelim... E, ...hattımızda bir dinleyicimiz varmış... ...efendim hoş geldiniz... İyi, iyi, akşamlar. i̇yi akşamlar buyurun... Tamam buyurun soruyu e, alalım... Ben şunu sormak istiyorum... E, ...biz Beyler Bey'in bir evimiz var... ...gayet manzaralı güzel hmm. falan... ...bamın hmm. tamam, hatta çok hayallerle falan yaptırmış ama... ...24 senedir... ...bu evde yaşıyoruz... ...ve her sene sorunlar... ...olaylar, problemler artık bizimkiler şeyden şu de büyü falan böyle. onlara düşün. girmeyelim. O konular evet. biraz kelimene de. Acaba mı? enerjiyle alakalı bir şey olabilir mi? Yani sürekli huzursuz, konsantrasyon sebebi olabilir mi? Yani, Oldu şimdi, peki, peki. Teşekkür, teşekkür ediyoruz sağ, sağ olun. Evet. Bir bakmak mı lazım diyorsunuz? Hocam? Şimdi şu var. Yani şimdi artık biliyorsunuz bazı bu ilimlerin içinde insanlar baktım bazı şeyleri gören zatlar var. Bazıları bir anda biliyorsunuz işte Kabe'de olabiliyorlar. Bir anda hmm. artık yani biz ışık hızını sanıyorum 3-5-10 sene içinde belki Allah'u alem daha evvel yakalayacağız. Yani artık görüntülenebileceğiz vesaire Bunları görenler var bugün. ilmende makineler bunu görüyor. Yani cesetten ruhun terk edi sırasında bu fotoğraflanıyor yani bu hı hı. E şimdi o evlere o mekanlara o iş yerlerine girildiğinde de bazıları bunları görebiliyor makinelerde bunu ölçebiliyor artık enerji boyutunu ölçen makineler var benim babamın elinde gaz ölçen bir alet var efendim yani, yani madeni şimdi getiriyor radyasyonu ölçüyor şimdi var, bunlar içerideki boyutlar ölçülebilir ama bunun dışında tabi bu hadiseler vardır evet. vardır işte o şifreleri yakalamak o parolalaları girmek lazım onlar olduğu zaman bakın bu ...müsbetin olduğu yerde bir şey söylüyorum Bakın bu sorular çok var şimdi önümüze bize Hı -hı. siz tabi canlı yayına girenleri dinliyorsun ama bizim önümüze bu ara biz konuşurken gelen sualler de var Bilmiyorum. bu suallerde mesela diyorlar ki işte diyorlar yani e Peki biz bunları nasıl def edeceğiz yani nedir bunlar bir boyut mu halk edilenler Efendim ben size bir şey söylüyorum. Bu şimdi 50-50'dir. Anlamanız sağlayan basite indirgemeye çalışıyorum. Biz ilmi konferanslarımızda bu gibi tabirler kullanmıyoruz. E bazen de şikayetler var sizin dilinizi biz anlayamıyoruz. Onun için halk tabirleriyle söylemeye çalışıyorum. Onun için e, Aktaş Bey diyor ki aman o konulara girmeyelim. 50-50'dir bu. Şimdi siz evde müsbetinizi arttırırsanız, müsbet işlerle ilgilenirseniz, uğraşırsanız, ...o menfiler o evde hiçbir zaman bulunamayacaktır. Demek ki burada... ...müsbeti arttırmanın yollarını da... ...ben size birkaç programdır anlatmaya çalışıyorum. Prosedür belli yani evet. yapılması gerekenler belli. Programları dinleyin inşallah. Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar, İyi akşamlar buyurun. Ben çok kısa soracağım. Ee, üçüncü göz çakrasında kalmıştı beyefendi. Ben programa sonradan başladım adını da bilemiyorum. Ee, lacivert dedi düşünme dedi... Bununla bağlantılı olarak ben zaman zaman başımda yanmalar hissediyorum. Bu konuda bir ayrılık getirirsem... Başınızın mi? neresinde? Başımın üst kısmında. Tepe. Evet. Peki. Manevi bir yanmayım, maddi bir, kimseyi açıklayamayacağım bir. E, haçtan sonra böyle bir şey açıldı. E, haç ibadetimi yapmıştım. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz, ben sağ teşekkür olun. Ben teşekkür ederim, kolay gelsin. Yani şimdi bunun izahını şöyle yapalım. Şey yapalım telefonlar evet telefonlar hep sırada Hı. ama şu şimdi yani üçüncü göz şakrasının rengi laciverttir. Ama sizin lacivertinizin fazla boyutta olması yani müsbetinizin elli beş düş çıkması da sıkıntı olabilir. O müsbet enerjisini de terazilemeniz lazımdır. Yaşınıza göre. Yani bunlar ikili görüşmelerle de olabilir. Ee, üçüncü göz şakrası çok önemli bir şakradır. Yani tepe şakrasıyla bağlantılıdır çünkü auradan insan bedenine girecek bütün enerjiler tepe şakrasından sonra üçüncü göz şakrasıyla bağlantılı o kapı açılırsa diğerleri bedeninizdeki olumluluğu hareketler başlayabilir diyorum. Bu konuda çok önemli. Ee, bunun boyutları var, bunu bu boyutları burada anlatmamız mümkün değil. Hocam size. hacdan sonra diyor. Acaba hani tepe şakrası Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tepesinde artık manevi olarak da yani o halelerin şeyden, olması, halelerin... yani bunlar işte o kişinin aurasına bakmak lazım, o aurasını görüntülememiz lazım. O aurasının aura, rengini görebilirse işte aura okuma metotlarına hmm. girebilmedik, yani bir gün bir ayna karşısına geçip de dinleyicilerimiz bakın bununla da ilgili sorular olduğu için buna böyle derinlemesine giriyorum. Bir ayna karşısına geçip manevi alemde bunlar yani böyle kendilerine bir dikkat ederlerse bunlar sanıyorum o şeyleri parlak sarı renkte bir şey görürlerse Aynen. o müspettir. Onun dışındaysa bir hastalık olabilir, damarlarında da bir problem olabilir Anlamış. diye düşünüyorum. Efendim hoş geldiniz. Alo. Hayırlı İyi sonlar. akşamlar. Buyurun. Ben Yalova'dan arıyorum. Buyurun. İyi geceler olsun. İyi geceler. Ee, bu hocamızın fikirleri genelde birebir Ahmet Hulusi hocamızla konuş, Örtüşüyor da. Hı hı. Acaba kendileri o mu? bir Bu sabah tabii. tabii, tabii, <gülüyor> tabii <gülüyor> ee, tanıştırayım Ahmet Hulusi. Yok alakası yok. Ee, Ahmet Hulusi'yi ben tanıyorum. Ee, Görüşmelerimizde var kendisiyle. Ahmet Hulusi ile Ahmet Maranki sadece isim olarak benzer. Muhammed Aleyhisselamla Ahmet onun da viesin Ahmetti var mı hocam bağlantımız böyle? Yani Ahmet Ulusiyi biz de tanırız, kendisiyle görüşmemiz olmuştur. Şu an kendisi Amerika'dadır, işte Ben Raleigh'deydim. O an şu an o da Raleigh'de. Evet. <gülüyor> Ama işte bu benzerlik dışında bir benzerliğimiz benzerlik yok. yok. Çok örtüştü de yani yani çok... örtüşme derken bilemiyorum. İlim hani konularda örtüsü. İlim bir tanedir biliyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> doğru bir evet. tanedir. Doğruya yakın gibi şeyler bizim ilmimizde mevcut değildir. Onlar Daskapitalde vardır biliyorsunuz. Yani ilim bir, doğru, bir doğruyu gösterir. Bu doğruları gören e, birler onlar yüzlerce insan olabilir diye düşünüyorum. Ama aramızda nüans farkları ve ciddi farkları olduğunu düşünüyorum. Allah razı olsun. Cümlemizden teşekkür ediyorum. Peki Allah'a emanet olun. Tamam. Evet e, hakkımızda bir dinleyicimiz daha varmış. Efendim hoş geldiniz. Alo, Aleykümselam buyurun. Ee, i̇şte bu kozmik bilinçte rüyalarla ilgili e, Ahmet abinin e, tanımlamaları, işte hı hı. ileriye dönük e, istifade noktasında hani işte azotun toprağa indirgenmesi gibi görüşlerini e, merak etmiştim de onu sorayım demiştim. Evet. Peki selam Aleyküm Aleykümselam teşekkürler buyurun hocam. Yani şimdi e, rüyalarla e, alakalı çok şeyler var. Da. Rüya var işte bu rüyaya bir gün girelim inşallah. Rüya Yanını, bir program. bir program onun için. Bu yani azata... rüyada şimdi şöyle bir şey var. Acaba düşündüğümüz için mi görürüz yoksa gösterilir mi gibi? Bunun ikisinde İkisini olabileceğini olabildin. dedik. Ama bunun e, siz irade cüzyenizi kullanarak, <gülüyor> iradeci yüzyenizi kullanarak görebilirsiniz. Ve gösterilmeleri de engelleyebilirsiniz. Üç istediklerinizi de görebilirsiniz diyorum. Müspet enerjiden istifade etme yollarına göre bir. İkincisi bu havada cidden dünyada belki de bugün biliyorsunuz bugün Türkiye bütçesinin yüzde işte, beş buçuk milyar dolar kadar bir gübre ithalatı var. Bunlar da suni gübredir. ...bu gübrede insan neslini yok eden... ...bugün işte hormonlu gıdalar diyoruz... ...şimdi bununla ilgili bakıyorum... Hı hı, ...önde de hı. sorular var... ...bu hormonlu gıdalar, menfi enerji... Mı, zararlı diyor? olmadığını iddia eden birkaç dinleyicimiz var... ...evet işte Onları bu cevaplarım. suni gübreler... ...maalesef insanlarda bir takım... ...çok kullanılmaları halinde bakın... Hı hı. ...çok kullanılmaları halinde... ...bizim insanımız biliyorsunuz yani ilacı üç tane atarsam daha iyi gelir mantığıyla ilaç kullanıyor. Gübreyi de anti mantıkla kullandığınız zaman sortunun dışında bir takım elmalar oluşuyor. Ama biz bu elmaları yemeyeceğiz. Bak bakacağız elma alırken, domates alırken küçüklerinden ve içinde kurt varsa onları alacağız. Çünkü onlar o menfi enerjiden ölmemişlerdir. İşte şimdi bu, ne çıkıyor Ama ortaya Ama misafire de küçük portakal falan verilmez ki hocam. Efendim desinler alışmışız. kültürüyle bir yere varamayız. Yani insanlar Bakın insanlar elbiseleriyle karşılanırlar, fikirleriyle uğurlanırlar. Sinler kültüründen kurtulmamız için o zaman e, kurtlu elma e, bu sağlıklı olan. Kurt yoksa yaşayamaz Sayın Aktaş bakın Amerika'da yoksa? Avrupa'da sizlerde olmuşsunuzdur Hı -hı. gidin büyük bir marketlere bizim Kayseri'nin e, Malatya'nın kayısısını görürsünüz. Sapsarı çok güzel paketlenmiş Hı -hı. Avrupa standartlarına uygun. Bakarsınız işte 100 gramı diyelim ki veya 250 gramı 2 dolardır. Bir de yanında bakarsınız böyle kara kuru böyle garip böyle bir şey var. Şöyle dikkat ederseniz okursunuz Allah Allah bu da kayısı yazıyor üstünde. Bakıyorsun 8 dolar 4 katı. Niye orada yazıyor işte kozmik veya ekolojik kayısı. Şimdi artık dünya bunlarla meşgul. Yani insanlar Doğal biliyorsunuz yememe sıkıntısı içinde. Nasıl yemem de şişmanlamam da kolesterolüm işte şekerim kalkmaz diye düşünüyor. Onun için işte biz evet. bu azotu havanın içinde bulunan elementleri bu ilimlerle kozmik bilinçle toprağımıza vererek ne? bakın toprağımıza yönlendirerek çünkü bu neyin üstünde durur bu şeyler azotlar işte halk edilmişlerdir. Hava dediğimiz şey nedir? Sesler nasıl gidiyor? Görüntüler nasıl gidiyor? Bunları uzun uzun izah ettik. İşte o azota da verilen talimatlarla, onu taşıyanlara verilen talimatlarla o e, bir dönüm bir arazinin üstünde 80 ton azot vardır. Bunun belli bölümünü o toprağa verdiğinizde azot gübresi meselesini halletmiş ve orada yine toksik maddeleri zehirleyerek, toksik maddeleri de yok ederek faydalı bir toprak oluşturmuş ve biyogıda üretmiş olursun. İşte önümüzdeki yıllarda olacak hadiseler bunlardır. Yani her şeyin fıtrata münasip olması lazım. Ne kadar fıtrata münasip olursa ne kadar doğal beslenirsek o kadar yapımız uygun olur doğayla. Bütünlük barışık içerisinde olur. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet buyurun. Ee, şey, hocam ben size bir, şey, bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Ben sizi iki gündür dinliyorum. Evet. E, şu an bende değişik haller oluyor. Onu ailemler, ailem de tasdikliyor yani. E, kısaca alalım. E, Nedir? An, e, ben 11 yaşından beri rüya yoruyorum. E, ve o da çıkıyor. Yani herkes yani ne desen Rabbimin izniyle çıkıyor. Evet. E, a, ama e, kıp, e, fakat bazı haller de olmaya başladı bende. Yani evet. Yani okuduğumun bazı şeyler nasıl diyeyim? Şu mesela diyeyim ki ben ıı, Hazreti Rabia'nın hayatını izliyordum. İşte onunla yapılan işkenceleri dinlerken mesela şu an örnek vermek istiyorum. Çok heyecanlıyım kusura bakmayın. Estağfurullah buyurun sualinizi hemen alalım. Şey, Rabia annemizle görüştüm mü? Iı, ıı, mesela diyorum ki ben diyorum ki işte Hazreti Rabia'nın hayatını izliyorum. Çok etkileniyorum ama sahur vaktinde Arun bana diyor ki çayı hazırla geç kalacağız. Ben de gözümü kapattığım zaman diyorum ki çay hazırlandı. Çay şu an geliyor. Çay geldi ve sofra hazır oluyor. Evet. Ama bunu herkes görüyor. Evet. Şu an beynim arası çok yoruluyor, ateş basıyor. Peki. Ya o çok teşekkür Dünkü olayla benzer. Evet. Peki çok teşekkür Olur, ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi bu gibi dinleyicilerimiz dikkat etsinler, İşte bu çevremizdeki bu halk edilmişlerin etkisi içindedir. Yani bunlar e, müsbet gibi görünse de biliyorsunuz ile amel etmek caiz değildir ama bunların tefsili gerekir. Yani bu konular çok hassastır... ...bunları istemeyin... ...yani bunları istemeyin... ...bunları celbetmeyin... ...işte demin de o değerli bir kardeşimiz de dedi... ...yani astral seyahat noktasında... ...şimdi buralara girdiğiniz zaman... ...çıkışınız zor olur... Hmm. ...yani Henk buna çok olmasına. dikkat edin... ...bu dünyada bu hayatımız... ...keyfe kafidir... ...keyfe kafidir... ...başka dairelere girmeye gerek yoktur... Evet hocam telefonlarımız var yine hattımızdaki dinleyicilerimizi fazla bekletmeyelim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk yani selamun aleyküm. Aleyküm selam buyurun. Ee, hocamın sorum var iki tane hemen ben sorularıma geçmek istiyorum. Çok güzel. Ee, hocam yönlerden bahsettik bu kıbleye karşı ayaklarımızı uzatarak yatmak, e, bir e, kıbleye karşı sırtımız dönerek oturmanın e, bir ölçülmüş bir şeyi var mı? İkinci sorumda akik taşının kan dolaşımına faydası söyleniyor. Bu, hakkında, bu, bu konu hakkında bilgi Oldu, almak teşekkür için teşekkür çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Evet, e, bu yönler çok önemli. Tabi bitiremedik biz bu önümüzdeki bilgilerimizi. Evi daha kuramadık yani. Evde de rahat değiliz, burada da rahat değiliz. Hangi de rahatlasın konulara evet, gireceğiz? Ona göre. Şimdi yönler çok önemli. Bakın dikkat ederseniz hep güneye dönük pencereler, güneye dönük ve güney batıya dönük. Bakın. Cami kapıları. Yani böyle. güney batıya dönük e, kapılar diyoruz. Ve yataklarınız da o tarafa dönük olsun. Ama kapıya yönelik dediğim gibi yani kıbleye dönük dolayısıyla başınız kıbleye gelirse ayaklarınız gelmemiştir. Buna dikkat etmenizde fayda vardır. Bununla ilgili ilahi hükümler de vardır. Evet insanlar için taşlar çok çok çok önemlidir. Bakın ben canlı yayınlarımda bana gelen... 10 e, ana konunun içinde en önemli iki tanesi bu taşlarla ilgilidir. Taşlar ve kristaller de dün çünkü biz topraktan halk edildik. Yani toprak taş demektir. Taş da de amina silikat dediğimiz bu bileşimlerdir. İşte bugün asrımızı kurtaracak bu bileşimlerdir. Her şey bunlardan asıllı. Toprak esastır. Bugün biz suyu içebiliyorsak, değerli dinleyiciler, Taşların ve toprakların içinden geçerek temizlendiği için içebiliyoruz. Biz bugün portakalı, meyveleri, terevezleri, sebzeleri yiyebiliyorsak toprakların içinden, taşların içinden çıktıkları için yiyebiliyoruz ve içebiliyoruz. Bu çok önemli bir şuurdur diye düşünüyorum. Peki bu toprağın ne gibi bağlantısı var? Bu silikat mesela nasıl bir madde ki? Bizde ne gibi bir etki bırakıyor? Sayın Aktaş bakın şimdi biz ne diyoruz? Yani bütün yaratılanların e, Biz toprak değil miyiz? Topraktan halk edilmedi mi? Bizdeki bütün özellikler toprakta da var. Dolayısıyla evet. yani niye biz yerlere eğiliyoruz işte namazda? Topraklıyoruz yani. Bir bağlantı kuruyoruz. Bakın toprak, toprak huzurdur. Toprak enerjidir. Toprak müsbettir, Kirlenmediği sürece. Yani toprak çok önemli Bu toprak T.C. itibariyle size şunu söyleyeyim ben Dediğim gibi bugün Kaynak suları şifadır Neden? Taşlardan çıktığı için Taşın işte sert halidir Toprağın hmm. sert halidir Yani bu toprak konusunda Ben ayrı bir program yapmak istiyorum Bu çok önemli Hem ayetlerle hem hadislerle hem ilimle Bunları bir araya koyduğumuzda Asrımızın bakın ben şurada işte bu gördüğünüz şu maddeler bakın hepsi toprak türevleridir bunlar hepsi altın tozu kozmik şeylerdir bakın bunlar yani bunlar nedir bunların bir miligramın biri kadar bir toprak bir tonluk bir suyundaki bütün mikrop dediğimiz mikroorganizmaları yok edecek bir hususiyete sahiptir. Bunlar kainatta vardır. İşte onun için toprak yapıları çok önemlidir. Bugün bazı topraklarda verimli olması bazılarının verimsiz olması da bakın burada bir sual açmak istiyorum. Evet. Çok önemli. Telefonlarımız da var ama Evet, ee, evet alalım çünkü şimdi, bu kağıtla gelen sorular anladım. da var. Yani çok, çok, onları çok kısa bir şey diyeceğim. Yani beddua zaman bile talebelerini ta filanca dağın tepesindeki kaynak suyuna çıkarıyorlarmış hocam. Ben dinleyicilerime diyorum, paralarına kıyısınlar, sağlıklarını düşünmeleri için mutlaka kaynak suyu içsinler. Kaynak, Bakın, buzlu. yani Bize, şimdi düşünün, düşünün. Ee, şimdi ee, bu işte şu kullandığınız Hı. şu toprak şu anda Yiyorum bedeninizdeki şu anda. bütün Hı. olumsuzlukları bir tamamen bir dışarıya çeşitli yollarla atacağını bugün göreceksiniz. Yarınki programda tamam, anlatırsınız. Ne yani. gibi etkiler oldu ben de evet. söyleyeyim. Peki efendim hoş geldiniz. Alo. Düştü mü dinleyicimiz hatta? Hocam bunun çok mesela az aldık da bu ne kadarı nasıl bir etki yapıyor? Şimdi bakın biz bu tozlu kozmik tozlarımızdan radyoaktif tutucular içinde kullanıyoruz. Hmm. Doğaya tabiliğe aykırı ne varsa bu kozmik tutucular tarafından tutulur. Hmm. Mesela şu anda kullandığımız çiplerde televizyonlarımızda bir televizyonun yayınında. Onu soruyorlar ha, bu çiplerin buyurun. satış noktası var mı? Bu çipler ne, nerelere bağlıyorlar bu çipleri Efendim, bu çiplerin biliyorsunuz diyor. çiplerin maddesi ne Bunu mesela. insanlarımıza bir temennasız anlatıyoruz bu konuları sadece bir şuur oluşturmak için. İşte bu hazırladığımız preparatların içinde nasıl ki öğrettiğimiz kozmik pamuklar var. Burada gördüğünüz gibi hı hı. enerji pamukları. Nasıl bu kozmik tozlarımız, kozmik tuzlarımız, kozmik tatlandırıcılar dediğimiz hep bunlar belli bakın preparatlar. İşte bunlardan hazırladığımız preparatlarla şu anda şu klimanın verdiği zararı engelliyor. O klima çalıştığı zaman içeride menfi enerji değil menfi elektronları bloke ediliyor. Onun verdiği zararlar yine müspet protonlardan gelen bize fayda unsuriyeti kullanıyoruz. Bakın şimdi biz mesela... Yediğimiz domateste bir hücredir. Hücrenin içinde atom var. Atomun proton, nötronu, elektronu vardır. Bir elektronlar menfidir. Yani işte menfilikleri biz yani bizim dilimizde, kozmik dilde bu böyle. İşte biz bu tutucularımızla bu olumsuz menfi enerjileri, menfi boyutları absorpluyoruz, yutuyoruz, yok ediyoruz, emiyoruz ve biz onun sadece müsbetinden istifade ediyoruz. Yani Bizim tarlalarımızda üretilen domateslerden zeytinlerden sadece müsbet enerji gelecek menfi enerji gelmeyecek İşte bunun raporunda da öyle yazıyor üretilen bu preparat işte sağlık bakanlığının şu şu tarihli tabi bu Rus yanım, sağlık bakanlığının tahli sayısıyla icaze verilmiştir diyor müsaade edilmiştir ama ilaç gibi değil bir tedavi edici bir metot gibi ve teknik donanımlarda kullanılmak üzere radyoaktif dalgaları tutucu olarak diyor. Ve bunlar bir ilimdir. Biz bunlara bir şuur açıp insanlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Evet, e, aklımızda bir telefonumuz daha varmış e, hocam. Efendim, hoş geldiniz. Alo. Alo. Buyurun. Ben psikiyatris hekim. Psikiyatris hekim. Kim, isim neydi acaba? İsim vermiştim. Peki, buyurun dinliyorum sizi. Soruldu. Görülmeyen varlıkların diye def defetmesi için hocam ne bulunuyor? Ne örnek bulunuyor? Kişi nasıl onlardan muafize edebilir? Diyelim ki düştü o hataya. Mühim olan sizin bundan kurtarılması için insanoğlunun bir gücü var mıdır? Peki. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Evet, e, bununla ilgili onlarca soru var. Bunları tabi bugünkü biz noktada bugünkü noktada bazı cevapları buradan veremiyoruz ilim noktasında ben bunu bir akıl hastanesinin başhekim muavini arkadaşımıza işte komşumuzdu e, otururduk yahu derdi hocam bu sizin anlattığınız meseleleri doktor bey söylediği için diyorum bize hastalar geliyorlar işte hemen diyorlar bu delirdi deniliyor işte piski yani deli belirtileri var deniliyor ne yapılıyor tedaviye gidiyor tedaviye gidiyor şok veriyoruz diye hiçbir netice olmuyor diyor şok veriyoruz bir netice olmuyor diyor ben bunlara diyemiyorum ki bunun başka bir boyutu var bunlara musallat olan başka bir boyut var bunu diyemiyorum evet bugün bunu diyemiyoruz bunun şimdi tedavi noktası için bir birincisi şu birincisi bir kere ilahi nokta yani verilen programları icra etmek yani prospektife uygun bir hayat yaşamak evet. ha doktor bey dedi ki yaşamadı oldu musallat olundu bunun kurtuluşu iznilla hiç şifasız şifası verilmeyen hiçbir şey yoktur. Bir ilahik yollarla iki bitkisel yollarla bakın ben burada söylüyorum yani şimdi insanlığa faydalı olması için söylüyorum. Bazı hekimlerimiz tıp e, alimlerimiz buna uzak baksalar da ama bugün Amerika'ya gittiğinizde eczane bul aptek bulamazsınız. Çok azdır sayıları. Bitkisel droplar ve vitamin büfeleri vardır. Bugün Rusya'ya gidin affedersiniz sidikle tedavi hastaneleri, sülükle tedavi hastaneleri, bitkisel tedavi hastaneleri vardır devlet tarafından idare edilen. Ama bizim Türkiye'mizde bunlara bugün müsaade bile edilmemektedir. İdrarla Sayınaktaş. nasıl tedavi ediyorlar? Yani şimdi o da onlar? çabii yani küçük çocukların belli yaştakilere kadar olanların idrarlarıyla çünkü nedir? İdrar nedir de mi memfi enerji dedik memfi enerjiyle memfi yok ediyorsun hmm. bugün şeker hastalarında başarıyla kullanılmaktadır yani kur hasta ya. kullanılmaktadır yani bunlar hep görülmektedir dünyada bunlar vardır ama bizim işte bu televol kültüründen kurtulmadığımız sürece bunlar mümkün değildir mesela sadece bitkilerden bir tane söylüyorum dinleyicilerimize Kainatın her yerinde bulunan her sokakta her çimenlikte İstanbul'da ayrık otu bir ot vardır. Alın bu otun istifadesini kaynatın bu otu bunun otun suyla bir yıkanın diyorum yani. Bu bir şifadır bu enerjili bir ottur bunlar ölçülmüştür bakın ne yazıyor burada bunun yapılan bakın raporları var. Heh, burada diyor ki bakın diyor ki ayrık otunun diyor belli bir süre demlenmesinde bir taşımlı kaynatılmasıyla... Elde edilen mayenin bedendeki bir takım olumsuzlukları yok ettiği görülmüştür diyor. Şimdi biz bunu ölçtük acaba olabilir mi diye. Mesela bir insanımızı aldık bakın burada gürültüler var. Bakın bu gürültülerde neler gösteriyor? İnsanımızın şeyi var burada. Diyor ki burada bir insanımızın görüntüsü görüyorsunuz. Nedir? Karartı bir görüntü var üstünde. Görüntü vermiyor makine. Ve bunu siz söylediğimiz işte bir takım metotlarla ilahi metotlarla olsun... Diğer böyle bitkisel metotlarla bunu ve diğer ilmi metotlarla bunu yaptığınızda bakın ikinci bir görüntü var burada. Burada ne diyor? Bakın burada aurasının parladığını görüyorsunuz. Evet, renk olarak Ve hastaya da açık, da açık hmm. bir renk. Hasta bakın burada kara bir aura var, burada açık bir aura hmm. var. Ve soruyorsunuz nasılsınız diyor. Evet diyor, kendime geldim. Diyor. Daha iyisi, diyor. Yani şimdi hmm. zati batini neticesi itibarla. Buyurun netice budur. Yani ben bunlara girmek istemiyorum. İnşallah bir gün yine İnşallah. bu bitkisel noktada, bu konularda yardımcı olmaya İnşallah. çalışabiliriz. Efendim hoş geldiniz. Alo. Hattımızdaki dinleyicimiz düştü mü? Peki. E tabi çok bekletirseniz yani Bek şimdi ama e, bunun Hocam, şekli buyurun siz o gelen, yani gelen yazılı sorulardan e, şey yapalım. Şeyi Herkes canlı katılma bu, noktasında olmasa da bunlara cevap verelim. Hı hı, e, bu ateş topları diyor ben çok görüyorum diyor. Siz dün bahsettiniz bu ateş toplarından. Evet. Ben maillerden çıkarttım artık gelen sorular. Ateş, ateş topu toplam. hangi manada? Dün bizim bu, bu, gördüğümüz gibi aynı. Günkü. günkü gördüğümüzden. Evet. Aynı ondan. Bahsedeyim. Yani şimdi bu ateş topları bugün işte dünyada UFO dediğimiz bir takım hadiseler var. Açınsın. Yani bu e, UFO dediğimiz hadiseler e, dün dedik bunlar işte bu halk edilmişlerin belli boyutlarda bilhassa ahir zamanda e, görü, belli kişilere görülen bir takım boyutlarıdır bunların. Bunları bir UFO gibi düşünmek işte canlıların uzaylıların dünyamıza geldiği gibi düşünmek. Yani yanlıştır ama şöyle doğrudur yani bunlar tabi uzayda da seyahat etme yeteneğine sahip yaratıklardır diye böyle bir e, bunları görmenin zararı zararı şu görmek iyi bir şey değildir. Değildir. değildir. Yani onlar çıktığı zaman bir yerde bir işte bir negatiflik olduğundan kaynaklanıyor. E tabi yani şimdi Aynen. dün mesela evvelsi gün İstanbul'daki bu baskınlarla ilgili gördünüz başımıza gelen felaketleri sizde yaşadınız yani. Hı. Yani çarpmalar, yanmalar, yıkılmalar yani, bunların hepsini gördük. bir yerde yani. bir ailenin içerisinde eğisli bir hasta olursa o aileye iyi bir şey olmaz yani eğer bunlarda da çıkarsa iyi bir şey yani olmaz gibi. Niye menfilerle de... görünelim tabii. ki? Müşbetlerle görünmeye çalışalım. Evet. evet. Ee, tekrar mı dinleyicimizi kaybettik? Var mı başka? Hemen bir dinleyicimiz daha hattımızdaymış. Efendim hoş geldiniz. Alo. Olun, akşamlar. İyi akşamlar buyurun. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar buyurun. Benim sorum hayatımızdaki bu olumsuzlukları dualarla menfaatimize çevirmemiz mümkün mü acaba? Evet. E, teşekkür yani. ediyorum. Oldu, Peki akşamlar. çok teşekkürler. Yani onunla da alakalı. Hocam diyor ki hastalıkların tedavisinde bu müspet enerjilerden nasıl istifade ederiz diye. Bir yani soru var müsbet sen? enerjilerde tabi bununla ilgili olarak şimdi fertlerimize çıkacak kitabımızda da bunlar gösterilecek. Yani şimdi biliyorsunuz yani bir takım beden hareketleriyle işte elinizin bir şey bir şekliyle bazı şeylerin size musallat olmasını engelleyebilirsiniz. Bedeninizdeki oturuşunuzla yani şimdi insanlar hep bacak bacak üstüne atar biliyorsunuz sayın Akdaş. Yani enerji kilitlemesi yaparsınız o ayaklarınızda varis olacaktır. Ayak hücrelerinize enerji gitmediğinden ölüm olacaktır. Ya sıcak ya soğuk olacaktır. Yani bu çok önemlidir. Şimdi demek ki bedendeki her hareket her halimiz yani ee bunların hepsinde ee bir enerjinin bir boyutu vardır. Bunu bizim yapmamızda bir sebep vardır bize bunu bir irademizle yapmamız iki yaptırılması vardır mesela sizin parmağınızı çıtlattığınız evet mı? neden çıtlatmak yani şimdi işte <gülüyor> menfi boyuttaki enerjilerin size Çıt... tesiratıdır şu anda evet. yani çıtlatmak diyor şeytanlandır e ben bir şey demiyorum ne, onu ben de bir diyorsunuz. şey dedi, ne, ara yani, verelim o zaman mi? birazcık ben birazcık okuyayım kendime e, bu arada e, şu da var e, bu aura kapatmayı sormuşlar mesela az önce dediniz ya ...kapatmalar vardır... ...kitlersiniz kendiniz... ...çok böyle nazar alabileceğimizi tahmin ettiğimiz bir ortamda oturuyoruz... ...mesela... E, ...menfi çok olduğu bir ortamda mecburen bulunuyorsunuz... ...evet... ...nasıl bir aura kapatma olacak... ...şimdi ben size şunu söyleyeyim... ...şimdi evimizde yaşıyoruz, oturuyoruz diyelim... ...sizi menfi biraz yüklenme yaptı... ...onun için düzeltmek için bazı tedbirler alıyorlar... ...ben alıyorum. klimayı açayım... ...şimdi hocam. başladığınız Ondan şeyleri de... tıklatmaya... İşte geçen sizin programınızdı He. şeytanın hilelerinde diyorsun hiçbir şey yapamasa parmağını çıtlatırım e demek ki insanlar kendi dediklerine de bazen yapabiliyorlar işte bunları e önleyebiliriz yani. diyoruz önlenebilir He. diyoruz hanımefendinin sorduğu gibi olumsuzlukları yok edebilir miyiz He. ilahi metotlarla yok edebiliriz bunun teknik metotları da vardır Yani bu He. teknik metotlar da Vardır ama şimdi görüntülü bir şey olsaydı bunu gösterebilirdik mesela. Diyebilirdik ki şöyle olursa şu an auranız kapanır Hı -hı. size dışarıdan hiçbir etki olamaz. Yani Salahü Vesselam Efendimiz biliyorsunuz bu havas ilmiyle ilgilendiğinde hemen eline alırdı bir çubuk etrafını Hasan Hüseyin'in torunlarını çevirirdi. Bir işte ayetler evet. okuyarak. Şimdi Hı -hı. bu nedir? İşte bu çevirmenin bir şeklidir. Siz de bunu yapabildiğiniz gibi işte bu soru soranlara bir cevaptır bir Ayatel Kürsü noktasında. İşte bunun gibi daha pek çok ayetler vardır. Niçin böyledir? İşte onların biz enerjilerini ölçtük Sayın Aktaş. Hmm. Yani bu enerjiler ölçüldü. O ayetlerin, o şekillerin, o her şeyin enerji boyutları ölçüldü. Kelimelerin şekilleri bile ölçüldü. Evet. evet yine bir soru var. Efendim tabii. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben soru sormak Buyuru. istiyorum. Buyurun. Şimdi bizim normal yaşam standartlarında yaşayıp da bizim trafik kazasıyla öldüğünü öğrendiğimiz bir şahıs aradan geçen 2-3 ay sonra e, bir arkadaşımızı simansıyla birlikte görünüyor. Aa, göründü. Ben de onunla alakalı bir şey anlatacağım. Evet. Göründü. Benim mezarı boş olduğu söyleniyor. Bunu görenler var. Ve sadece bir arkadaşımıza görünüyor. Şimdi biz diğer arkadaşlar olarak bunu nasıl değerlendirmemiz gerektiririz? Evet oldu. Teşekkür İyi ediyoruz. Olsun. Sağ olun. Hocam ben de bir şey sorabilir miyim? Bu birinci ağız tarafından e, anlatılan bir şey. Çocuğu vefat ediyor. Yani o şey e, Kadıköy'deki boğa var ya, hey, boğa heykeli. Resmen orada gördüm arabanın içindeydi. Benim oğlumdu diyor yani. Evet. Ve gittim diyor araba kayboldu. Yok diyor yani görüntü yok diyor. İşte şimdi bunlar biliyorsunuz. Demin ne dedi? Şoklara girmiş yani kadın anlattı. İşte zi var, zihayatlar var, zi, ve zi var biliyorsunuz. Şimdi insanların belli boyutlarda işte biliyorsunuz e, rüya dedik. Yani demin e, yani bunlar demin nasıl dedik ki bir takım cisimler görünebiliyor. Bunlar şekillere girebilmekte görünebiliyor yani. Bunlar görünebilir. Yani bunlardan bir netice çıkarmak doğru değildir. Tamam, bunlar münferit tamam. hadiselerdir. Tamam. Bakın bunlar çok münferit hadiselerdir. Yani bunlara münferit hadiselerdir. Bunları umuma şamil etmek yanlıştır, vesvese olur, fitne çıkarabilir bu evet, noktada. Peki. Bizi yanlış mecralara sürükleyebilir. Bu kapının aralanmaması lazımdır diye söylüyorum ama illa birinin bir problemi varsa bunun şahsi olarak nasıl rüyaların yorumu da umuma şamil oluk esas olmazsa ilgili ilgiliyse onları da bu şekilde değerlendirmekte fayda olacağını düşünüyorum. Zaten ilahi noktada da bunlara göre hüküm vermek veya karar vermek veya böyledir demek de caiz görülmemiştir. Evet çok teşekkür Şahsa münasır. Anladım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Hayırlı geceler. İyi geceler buyurun. Ee, ben hocamı iki seferdir dinliyorum sizin programınızı. Niye beş seferdir anlatıyoruz dinlemediniz eskileri. <Gülüyor> ya öyle denk geldi. Program baya geç bir saatte her zaman mümkün olmuyor. Evet. Mi? işe gidenlerin hep büyük sıkıntıları bu. Memurların, işçilerin, öğrencilerin. Hocam diyorlar 12'de başlı 2'de. E biz ne zaman işe gideceğiz? Bu bana sık sık telefonlarda söyleniyor. Evet. Siz de dile getirdiniz. Yani Ama bu işte bu ben saat... Alıyorum evet, e, ben alıyorum. Evet. Ben Abdullah Aradolu'ya pas veriyorum. Böyle oluyor Buyurun dinliyoruz sizi Ya hocam şimdi şimdi bu kozmik bilinç Benim çok ilgimi çekti iki seferdir Böyle çok merakla sizi dinliyorum böyle iştahla dinliyorum Bir telefon açayım bir, bir şeyler yapayım falan Ancak imkan bulabildim nasıl öğrenelim şimdi nasıl ulaşalım nasıl bir şeyler yapalım evet, yani bizim katkımız e, nasıl olsun oldu bu konuda bir açıklama yapacağız ya bunlar, bunların hakkında nasıl daha fazla bilgi edinelim nasıl ulaşalım Çünkü, kusura bakmayın çok heyecanlıyım tabi tabi tabi ee, bu heyecanlanmanızı gerektirecek bir konu yani, yani evet, bazı yani çok... şeyleri kitaplardan okuyup öğrenebilirsiniz şimdi yani namaz nasıl kılınır oruç nasıl tutulur zekat nasıl verilir <gülüyor> hacca nasıl gidiyor bir milyon lira veriyorsunuz bir kitap alıp okuyorsunuz değil mi evet ama bunu okuyamıyorsun Bununla evet. ilgili yazmak da çok zor. Evet. Yazmak için bilmek lazım. Bilmek için araştırmak lazım. Evet. Araştırmak için vakit ve imkan maddi imkan lazım. Evet. İşte bunları yapanlar maalesef bugün yok. Kısa yoldan işte cennet-i nasıl görebiliriz diye düşünenler var. Hı -hı. İnşallah biz insanlığımıza bu bilinci yaymak için temennasız fahri hizmet veriyoruz. Sizlerin yani duaları... biz de size nasıl yardımcı olalım hocam? Tamam Hı -hı. biz size şimdi bu konuyla ilgili bir mesajlar vereceğiz inşallah. Hı -hı. Dua edin inşallah bunları isteyin. İnşallah istediğiniz İstediğiniz yani seviyede o olacaktır. O kadar heyecanlandım böyle sizi gönülden destekliyorum. Peki size. teşekkür ediyoruz Çok sağ olun. Sevindim oldu hayırlı geceler. İyi geceler hocam ışık var burada. Buyurun. Peki buyurun telefonu alın. Evet dinliyoruz sizi. Alo. Buyurun. Hayırlı geceler. Buyurun efendim. Ben şöyle bir yazı yer rastlamıştım bir gün. Hastalıkların insan bedenine bir anda girip ve bir anda da çıktığı yani bunun uzun bir süreye yayılmadığını daha önce okumuştum. Şu anda sizin anlattıklarınız da örtüşen bir konu. Evet. Ve negatif enerjinin insanın üzerinde gerçekten çok olumsuz etkileri var. Ben üzerime negatif enerji geldiği zaman kendi şahsımda bunu ya müzik dinleyerek ya dışarı çıkarak dolaşarak ya da yazarak kendimi o an neyle motive edebiliyorsam e, onu yapmaya çalışıyorum. Üzerimdeki negatif enerjiyi atmaya çalışıyorum. Yani Gerçekten. müşbet yükleniyorsunuz. Hı -hı. Menfilerinizi unutmaya çalışıyorsunuz. Yani beyninizin menfi bölgelerini kapatıyorsunuz. müsbetlerini açarsanız o terk edecektir tabii ki. Kolayca terk ediliyor. Bunu da diğer insanlara bir şekilde. Evet. Çok güzel Mesaj dinleyicimizin istiyorum. dediği gibi Teşekkür ediyorum. Bu da bir meditasyon Evet mi hocam? yani şimdi insan işte Beyin yani insan düşünüyorsa Ne demiş Rodin Düşünüyorum o halde varım, o halde varım. efendim. Alo. Buyurun. Sen mi? Ha, buyurun dinliyoruz sizi. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Ee, ben size bir şey sormak istiyordum hocam. Buyurun. Ben evliyim. ilk çocuğum var. Bir tane çocuğum var. Adı Yusuf. Ee, geçen siz dediniz ki çocuğuma yavrum demek bile hani onun Menfillerini almak oluyor. Yaşı kaç? Yaşı 5. Beş. 5'e evet. girecek Kasım'ın 4'ünde. Tamam. E, geceleri falan çok altına ıslatıyor. de çok idrara çıkıyor. Yani Hı. başka çocuklardan çok farklı. Evet. Yalnız ben aşırı bir sevgi. E, ailemde falan hiç çocuk olmadığı için ilk o oldu. Bakın sevgi enerjidir. Tamam mı? Evet. Ben size bunu dedim. Siz o çocuğunuzun bedeni kütlesi onun işte 10 on kilodur. 15 kilodur. O kütleden yetmiş kiloluk biri yavrum diye onun müsbet enerjisini aldığınız zaman o çocuk idrarını da tutamaz. Üzülür, uyuyamaz, sıkıntı olur, iştahı kaçar. Evet. Yani bunu denerken bir takım perdelerle onu işte maşallah, subhanallah, barakallah gibi böyle ilahi metotlarla veya dünyevi olarak da işte benim çocuğum işte Bosna'daki o ee, annesiz babasız çocuklar gibi onun kadar güzel veya işte Çeçenistan'daki annesiz babasız çocuklar gibi diye düşünürseniz o çocuğa engel olur. Tamam. Bir menfi enerjilerin gitmesi. Evet. Okumakla olabilir. Yani tabi yani bu ilahi noktada bir de yani meseleyi aynı boyutta görmeniz lazım. Evet. Hocam bir de bitkisel olarak söylerseniz telefonu kapatacağım. Sizi meşgul etmeyeceğim. Teşekkür ederim. E, bu konuda bir size bilgi veririz inşallah. Ha, peki. Bir de akik taşıda, Hı, aki, peki akit da lütfen Peki teşekkür ben ediyorum. İyi günler. Olsun. Sağ olun. Almayacak. E, tane e, buyurun. 2 kişi sırada bekliyor. Onları da alalım. Buyurun dinliyoruz. Alo. Ha, alo. Ha buyurun. Hocam. Ha buyurun dinliyoruz sizi. Hocam hayırlı akşamlar. Sağ olun. Kubilacım hayırlı akşamlar. İyi akşamlar ee, Ben size iki soru sormak istiyorum. Da. Evet. Birincisi bu evimizde e, kutsal isimlerin ya da allah Teala'nın Esma-ül Hüsna'nın olması ya da ayetlerden e, bulunması menfi enerjilerin desteklerine sebep veriyor mu? Evet. İkincisi de e, bu insanların e, göz renkleri insan hayatındaki etkileri nedir? Onu soracaktım. Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Teşekkür. İyi akşamlar. Sağ olun. Peki öbürü e, Bek, bekletelim hocam. Beklesin Tabii, biraz çünkü Şimdi evet bu taşlar yine dedim yani akik gibi her insanın yanlışım giremedik. Yani burada işte önümüzdeki renklerle ilgili çalışmam da var taşlarla ilgili. Yani mutlaka her insanın enerjisinin menfi enerjisinin dışa atılması için ve müspet menfi dengesinin terazilenmesi için ya kainatta yaratılmış ilahi noktada bize fayda nazariyesi, yüksek olabilecek taşlar vardır. Yani işte bunların içinde bilinen, en çok bilineni akiktir. Ama akikin hangi insan için, hangi yaş için faydalı olduğunu da e, ayrı bir ilimdir. Yani siz yakut mu takmanız lazım, zümrüt mü takmanız lazım, elmas mı takmanız lazım, akik mi takmanız lazım? Her yaşın, astrolojik hesaba göre her yaşın, her e, astrolojik ayda doğanların ayrı bir taşı vardır. Mesela bu taşlar sizde diyelim ki kalp rahatsızlığınız varsa bunun yakut bir taşı vardır. Niye? Yeşildir çünkü. O elinizde olup elinize aldığınız zaman bir kalp çarpıntınız olduğu zaman veya bir sıkıntınız veya bir taşı kardınız olduğu zaman elinizdeki o yüzüye bakmanızla bunun bir meditasyon yani bir beyninizi yönlendirmenizle Enerji ve etraftaki kozmosdaki o faydalıların yoluyla beyninizle evet bir anda da bu müsbet enerjiyi kendinize alıp tedavi olabilirsiniz veya bedeninizde müsbet enerji fazlalığı var işte akik taşı genelde bunun için kullanılır bunu aldığınız zaman bedeninizdeki enerjileri sıfırlama noktasındadır. Yani bu gibi taşları inşallah bununla da ilgili ileride bir çalışmamız olacak. Suallerinize cevapta olacak. Bununla ilgili bir çalışmamız yine var. Burada bir e, soru, e, şöyle bir diyor ki, bir suali vardı Hocam şöyle ama, diyor. Evet. Burçlarla alakalı en doğru kaynağı nereden alabiliriz bir artı bu yılın önemi. Yani ...astrolojik olarak... ...yıldız Evet, olarak e, ne sayın ne Dün tabi giremedik yine iki saat program yarım saat uzadı ama şimdi şöyle diyelim... ...yani İbrahim Hakkı Hazretleri, Hazreti Fakirullah bunları bir inceleyelim... ...yani bunlar bizim alimlerimiz bu toprakların içinde Anadolu toprakları içinde yaşıyorlar... ...bir okuyalım bunların bir hesapları var... ...yani diyorlar ki işte Amerikalı geliyor diyor ki şu astrolojik aletler için yani kozmozdaki yıldızları burçları diyor bunu ölçen bu aletleri bir kefeye koyun biz bu köfeye altınları koyalım bunu alalım yani demek ki bunda bir önem var yani evet her yılın bir önemi vardır işte bunu bilhassa doğu ilminde tamamen bu konularda bakın ben size şunu söyleyeyim bugün Fransa'da Amerika'da bazı mahalli televizyonlarda ve Rusya'nın bütün kanallarında her gün için ee, astrolojik bir 15 dakikalık program yapılır. Bugün hangi yıldayız, hangi aydayız, hangi gündeyiz? Bugün de astrolojik olarak ayın ve güneşin ve yıldızların hareketinde neler olabilir diye izahlar yapılıyor. Bilim Bakın, her Bunları devler, her yani devlet televizyonları yapıyor. Demek ki her yılın yılan yılı olduğu gibi, fare yılı olduğu gibi, tavşan yılı olduğu gibi yıllar vardır ve bunlar mutlaka bu kozmik alemdeki bir takım hesaplamalara göre yapılmıştır ve bunlar muhakkaktır. Allah'ın ilmidir bunlar. Mutlaka ilim sıfatından tecelli etmiştir ama biz bu ilim sıfatını yerine işte filmleri seyrederek meşgul olduğumuz için bunlar hakkında müşahist değil gazetelerde devamlı tekrar tekrar verilen yıldız falı dediğimiz hadiselerle meşgul oluyoruz. Yani eskiden bakıyorsunuz evliliklerde vesairelerde yani bunlar üzerine bir takım araştırmalar yapılırdı. Yani biz toprak mıyız, ateş miyiz, hava mıyız, su muyuz? Yani bunlar kan tahlili yapıldığı gibi. Efendim bunu anda. tabii ki yani şimdi size bakıldığı zaman işte bunu makinede ölçüyorsunuz. Bunlar var. Yani İbrahim Hakkı Hazretleri Kıyafetmeyin, Neameyi niye yazmış? Yani bedenin dili vardır. Yani burnunuz uzunsa şöylesiniz. Yani tüyünüz, sakalınız çıkmıyorsa şusunuz. Bir hadis-i şerif var. Güzel ahlakı, güzel yüzü arayın. Fi sima onun fi vucu yani biz onlara bir işaret verdik bir manası Yüzlerinde. yani. Evet. E şimdi baktı mı görürsünüz ne müşbet adam dersiniz. Bir de bakarsınız ki çocuk korkutmak içindir. Nedir bu işte menfi enerjinin yüze vurmasıdır bunlar. Yani evet. ben bu konulara girmek istemiyorum bu binada bunun çok ustaları var bizim konumuz değil. Ama bu bir ilimdir bakın. Yani şimdi sizin saçınız dökülüyorsa bunun sebebi bakın çok güzel bir soru vardı kaçırıyoruz. Yani kader noktasında sizin saçınız dökülecekse o dökülür. Biz buna dalgayı versek de, bitkisel tedavi yapsak da, ilaçları alsak da dökülür. Ama bu kader noktasında bu dökülmeyecekse, biz hekime arayacaksak o saç dökülmez. İşte benim yeniden çıktığı gibi saçlarımız dibinden tekrar tekrar çıkabilir. Yani sizin hücreleriniz yeniden 30 yaşına inecek bir seviyeye. 10 yaş gençleşebilirsiniz. Bir adam kanserliyse buna bir kader noktasında bir kanser bir bela olarak verilmediyse yaratıcı güç tarafından verilmediyse sebepler noktayı nazarında düşünelim bunu. O insanın iyileşmesi mümkündür hekimi arayın diyor. Yani her şeyin şifasını verdim diyor. Yani İbni Sina'ya diyor yani her sabah kalktığınızda diyor gün doğmadan diyor. O bitkilerin otların ucundan birer damla su akar diyor. 30 tane diyor o suyu içenin diyor ölümden başka her derde şifadır diyor. Yani bunlar ilim ama biz işte ilimle meşgul olalım. Öksüz ot ile alakalı yine hadis şerifler var. Ölümden başka her şeye çaredir şu. Efendim çörek otu, otu çörek, çörek otuyla otu işte Öksü evet çörek, çörek otuyla. Ama şimdi mesela ben görüyorum şimdi bir insan e, diyorum siz çok rahatsızsınız diyorum. Bir gün yemekte bakıyorum. Çörek otlarını ayıklıyor. Ekmeğin <gülüyor> üstünden. Yani bir yere doğru gidiyor. Yani şimdi bu e şimdi cennet ucuz değil. Cehennem de lüzumsuz değil. Her yere biliyorsunuz bir takım e, bunlar yaratılmıştır. Halk edilmiştir. Her yere insan lazım. Yani fazla da zorlamamak lazım. İsteyenlere bunu vermek lazım. Zaten sayın Aktaş bakın burada önemli bir şey var. Şimdi siz istediğiniz kadar bunları anlatalım biz. Dileyelim, diyelim ki biyonik adam yapıyoruz. İşte menfi enerjiler var, müspet enerjiler var. Gübre kullanmayacağız, insanlara hormonlu yedirmeyeceğiz. Hiç etkisi olmuyor. Niye? Şimdi bir takım etkilerle beyinler kapatılmış. Bu etkileri işte size anlatıyoruz birkaç programdır. Bu etkilerle kapanan beyinlerde müspet düşünmek mümkün değil. Bu insanların akıllarını sadece para kazanma, var. Sadece hı. gözleriyle ve mideleriyle hı. ve diğer organlarıyla meşguller. Şimdi yani bize biz şu şiare edindik, ilmi isteyin diyor, biz ilim istiyoruz, bakıyoruz o Rabbil Alemin, kainatın sahibi olan, işte rahmet meleklerini gönderiyor, işte kime gönderiyor, onun için dinleyicilerimize bir moral ölsün diye diyeyim, gece uyanık olanlara gönderiyor. Gece yolculuğunda belki yani şimdi, bir faydası da budur, eyvallah. inşallah bizde bu ilim noktasında e, rızkı verecek de o olduğuna göre, inşallah biz ilim isteyelim, rızık önümüze çıkacaktır diye düşünüyorum. Hocam yarım saatte geçtik vaktimizi, ee, ...bir yirmi dakika geçmişiz... Ee, ben bir son toparlama yapayım... Tabi, ...bu buyuruz, e, Feng Shui ilmiyle ilgili... ...bugün hı. demek ki evimizde... E, ...odalarımızın Anladım. renkleri... Telefonu. ...odalarımızın renkleri çok önemli... E, ...ve millahsı mesela... ...evimizde Anladım. menfi enerji yüklemede... ...bir şey var nedir bu... ...mesela tuvaletlerimizde klozetlerimiz hı. var... ...tuvalet çok önemlidir, banyo çok önemlidir... ...bir evde müsbet menfi dengesinde... Mesela klozetlerimizi mutlaka ağzı kapalı olarak sifonu çekmeliyiz yoksa o menfi atılan enerjiler oraya yani işte idrardır gaydadır ilahir şeyler ve banyodaki temizlenmelerimiz gusül sırasındaki hadiselerde mutlaka kapılar kapalı olmalıdır evin kapıları hem mahremiyet noktasında hem bedenimiz noktasındaki ilahi noktada da böyledir. Bu kapalı olmazsa evimizdeki bütün müspet enerjiler o çekilen klozetin içindeki menfi enerjilerin çekimiyle beraber evi terk eder. Evde bir takım olumsuzluklar olabilir. Yani bunun işte e, odalarımızın renklerini söyledim. Yani mutfağımız işte sarı olabilir. Oturma odamız işte yeşille mavi arasında olabilir. Yatak odamız pembe ile kırmızı arasında gençler için olabilir. Öbürler için maviye yakın olabilir. Bunlar çok çok çok önemli şeylerdir. İşte Osmanlı ile bağlayalım sözümüzü isterseniz. Hı hı hı. Telefonlarımız var ama almayalım Al, artık. Şimdi şey yapmayalım. Ee, Edirne'ye gidin. Bakın o şimdi Kırkpınar Göreşlerinin yapılında çok büyük bir külliye vardı. Şimdi orası yeni imar ediliyor. Orada renk odaları vardır. Bazı hastaları getirirler. İşte nedir bunun? Şu hastalığı var. Yeşil odaya, kırmızı odaya, mavi odaya. Suyla tedavi. Müzikle tedavi odaları vardır. Gidin bunlar olmuş. Bursa'da gidin. Darüşşifalara bakın... ...hep bu şifa merkezlerinde bunlar vardır. Ha biz demiyoruz ki... ...efendim bunlar tedavi olur. Hayır... ...yani siz tedavilerinizi yapın... ...bir de alternatif olarak çok kolay... ...bunların maliyeti de yoktur. Yani biz size diyoruz ki... ...elbisenizi seçerken... ...siz 40 yaşınızı geçsinizse... ...biraz da kalp varsa... ...yeşil ve yeşil tonları giyin... ...veya mavi veya mavi tonları giyin... ...veya işte ne bileyim yani... ...ayaklarınızda bir ağrı varsa... Bununla ilgili e, bazı dizdikler kullanabilirsiniz. Bunların renkleri çok önemlidir. Mesela yani kırmızı dizdik işim e niçin? İşim e kök şakrasının rengi ayakla bağlıdır. Hmm. Yani çocuğunuz olmuyorsa da giyeceğiniz renk iç çamaçlarının rengi kırmızı olmalıdır. Efendim, ayaklarınızdaki bir takım ağrılarda da yine çünkü nedir bunların sebebi? Kök şakrası. Kök şakrasının rengi kırmızıdır. Karın şakrası. Sizin bir pankreansınızda böbreklerinizde bir sıkıntınız varsa dalağınızda bunun rengi turuncudur. Portakal bahçelerini düşünmeniz lazım. Şayet mide bölgenizde bağırsaklarınızda bir rahatsızlığınız varsa ekin tarlalarını düşünmeniz lazım. Hmm. Efendime söyleyeyim kalp bölgenizde bir rahatsızlığınız varsa ciğerdir işte ve diğer demin söylediğim gibi bir ormanlıkları düşünmeniz lazım. Yeşil çimenlikleri düşünürseniz tedavi olursunuz diyoruz. Yani bunlar çok kolay şeylerdir. Bunların maliyeti yoktur. Bu çok önemlidir. Yine bir guatırınız varsa gökyüzüne bakın. Deniz kenarında durun derler. Niye? E denizin rengi mavidir. Ondaki iyotunu almanızla bir e, maddi tedavi yapıyorsunuz. İki onun havada olan bir takım işte bu yaratılmışların etkisilerle onu celbediyorsunuz. Kim celbediyor bunu? Beyniniz celbediyor. İstiyorsunuz, istecip diyorsunuz. İstediğiniz zaman o yaratılanlar sizin talimatlarınıza uyacaktır. Ey mavi renk gel benim guatırımı tedavi et dediğiniz zaman Sebepler o olsun. tedavi edecektir. Yani, yani üçüncü gözünüzde denizimizi dediğin gibi orada kaldık. Lacivertte dediniz. Evet. Laciverti düşüneceksiniz. Lacivert rengi düşüneceksiniz. Gecenin karanlığında deniz laciverttir. Bunu düşüneceksiniz. Ve derinlere dalacaksınız. ilim isteyeceksiniz. Bir... Bunun üzerinde Hı -hı. Hı -hı. en üstte de tepe şakramız mordur. Moru düşüneceksiniz ve bunun dışında da bir beyaz düşüneceksiniz. Biliyorsunuz bütün renklerin anası beyazdır, ondan sudur etmiştir. İşte aydınlık bunun içindedir. Nur buradadır. Aydınlık buradadır. Güzellik buradadır. E biz bu güzellikleri insanlara bir kapı açmak istiyoruz. Bir tevhili de budur diyoruz. İnşallah faydalı oluruz. Can burada sorular var artık dinleyicilerimiz haklarını helal etsinler ee, ulaştırabildiğimiz kadarını ulaştık gerçi yarın da var programımız ama son olarak şu e, burçlarla doğru kaynak var mı verebileceğiniz kitap olarak? yani burçlarla de. doğru kaynak yine İbrahim Hakkı hazretlerinin marifetnamesi ve kıyafetnamesini incelesinler İnce, yani onun yani. dışında böyle yazılmış Osmanlıca işte yani de. Osmanlıca olarak işte bakın burada Mecmuatül hmm. Ahzap var yani ama bu celcelü tüyedir cevşendir seki nedir işte hmm. bunların içinde çok ilimler ben var yani de. bunun içinde bu ilimlere de girmek demin söylediğim gibi Sayın Aktaş yani e, bugünkü hayatımız keyfe kafidir başka yerlere de Arama, bir şey aramaya gerek, gerek yok diyoruz Hı. bunun sıkıntıları da olabilir bir yerlere girersiniz çıkamazsınız çağırırsınız gönderemezsiniz Hı. yani bunların sıkıntıları olabileceği için bunlarla iktifa etsin diyoruz dinleyicilerimiz evet. inşallah bu şuurla ileride daha e, güzellikler daha yenilikler daha yeni hedeflere doğru gideceğiz diye evet. düşünüyoruz hocam dün dinleyicilerimizden dua istemiştik şimdi tekrar aynı duayı istiyoruz belki yeni dinleyenler için Neydi duamız her gün e, ta ki ölüm size gelinceye kadar bizlere başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyatına, ehli beyte ve asaba, sahabi efendilerimize ve Ahmet Maranki hocama ve bana ve kozmik bilinçle uğraşan tüm dostlarımıza üç ihlas, bir fatiha, yidayetel kürsi inşallah. Hocam, son olarak söyleyeceğiniz varsa onu alalım. Ondan sonra programı. Evet e, yani ben şunu diyorum. Büyük zatların dediği gibi bugün bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntılar mutlaka geçecektir. Bizler meselelere güzel bakarsak, güzel görürsek, güzel düşünürsek sanıyorum mutlu oluruz. Geleceğimizde, bugünümüzde, yarınımızda, nesillerimizde güzel olacaktır inşallah. Diyorum. İnşallah. Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın.